Macera, doğa sporları ve seyahat üzerine sıra dışı sohbetler edecekler. Blues'dan hard rocka uzanan özgür müziklerde kaçış rotanızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf, kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç barışı, dağcılık, sikayat, bez jump, triathlon, kaykay, dalma, mountain bike, off! Aman evladım boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo coğrafik dinle, şehirde kalmak. Dikkat, annemizi beraber dinlebiliriz. guitar solo when I was 10 years old, with a suit cut shop as a razor and a heart made them go. I had a to guitar to hanging just about waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Radyo Geografikadan selamlar saygı değer dinleyen Türkiye radyolarının biricik doğa ve macera kültürü programı Türkiye'nin tekrar radyosu 94.5 Rak FM'de yelkenleri açtı denizlere açılıyor efendim e, bugün e, idealin üzerinde bir kadroyla karşınızdayız e, hemen e, Sancak tarafında Cem Saroğlu e, en son kendisi evden bir konsere gidiyorum diyerek ayrılmıştı ve yaklaşık sekiz haftadır kendisinden haber alamam ve iskele tarafında da editörümüz Bilgo Radyo Geografika tarafındaki kadroyu oluşturmakta. Ee, efendim öncelikle Radyo Geografika mikrofonları Cem Sarıoğlu'na e, uzasın. Efendim en son konsere gittiğimiz ve bir daha gelmediğiniz söyleniyor doğru mudur? <gülüyor> e, biraz doğru oldu hakikaten yapacak bir şey yok. Buradan valla özlemişim ben de. Kaç? Gerçekten 4 hafta oldu şakamakta. 8 diye saydık bize ama. Evet biliyorum. Geografikada <gülüyor> 2 ile çarpılıyor her şey. Buradan tekrar herkese selamlar özlemişim bu stilü. Çünkü bir Türkiye turnesindeydik biliyorsunuz aile geli. Gerçekten yani dört haftadır yollarda çok keyifli geçti ama yorucu geçti tabii. Buraya bugün ama koşa koşa geldim İstanbul'un rutubetli, sıcak ve hiç de temiz olmayan havasını soluyaraktan. Burada tekrar mükemmel bir kadroyla karşınızdayız. Çok e, hoş geldiniz çok o peki. zaman. Hoş bulduk. Güzel. E, bir de radyo geografika mikrofonları şu güzel merhabayı duymak için editörümüz Bilge uzatsın. Efendim siz de hoş geldiniz. Geç geldiniz ama. Hoş bulduk efendim. <gülüyor> Geç gelmedim aslında. Niye öyle diyoruz? Geç kaldınız gördük. Cem Sarıoğlu mu diyor bunu ya? Bu şekilde olmaz hiç. Vallahi hocam artık öyle bir devirdeyiz ki asistanlar, masistanlar patronlardan sonra ya yani onu bırak konuklardan sonra konuk, geliyorlar. <gülüyor> Efendim konuk demişken şu anda karşımızda e, gene canlı canlı gülen yüzleriyle bir süredir peşinde olduğumuz ve hatta canlı telefon bağlantılarıyla iplerin tepesinde yürürlerken size seslerini ulaştırdığımız bir Slack Line ekibi var. Biliyorsunuz bu hafta size radyoda cambaz var hanım diye e, duyur olduğumuz ekip şu anda canlı canlı karşımıza ve onların sayesinde bugüne kadarki en kalabalık radyo geografikayı yapıyoruz. Evet efendim. Sol baştan yoklama alıyoruz. Nuri Kayseriloğlu. Burada. Evet efendim. Gizem <gülüyor> İsmailoğlu. Burada. Evet ve Sinan Çelik. Burada. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bir Slackline tayfası. Bir süredir size duyuruyorduk heyecanlı aktivitelerini. Slackline nedir kardeşim? Gene bu radyo geografika neler Anlatıyor kimleri getirdi diyenler olduğuna eminiz. Kısaca şöyle özetleyelim. Hani arada size böyle fotoğraflar falan gönderiyorduk. E tabi bizi takip eden saygıdeğer yani bu arada bunları görüyor. Aynen. Hemen onu da hatırlatırız birazdan. Böyle çok geniş e, vadiler, yerden 50 metre, 80 metre yükseklikte insanlar incecik bir e, halat efendim ne diyeyim? E, perlon band böyle hani kamyoncuların branda gerdiklerine benzer böyle 3-5 santim kalınlığında gergin bir hattın üzerinde yürüyen çılgın insanların fotoğraflarını gönderiyorduk size efendim buna slackline diyorlarmış ee, yani bu hat üzerinde yürüyen insanlara da slacklineci ya da highliner falan diyorlarmış galiba bu detayları birazdan görüyor olacağız İşte bu insanlar karşımızda e, bu tip bilgilerden mahrup kalmamanız için e, size sıklıkla şunu öğütlüyorduk efendim e, tamamen Türkçe karakterlerle okunduğu gibi yazılarak radyo, coografika yazarsanız Twitter ve Facebook'ta bizi bulursanız e, Slackline'cılar ve daha neler neleri hafta içinde size doğa macera macera kültürü ve çevre haberlerini gönderiyor oluruz. Şimdi konuklarımızla da e, tanıştık. Hızlı bir giriş yaptık. Birazdan Slackline nedir? Nerede yapılır? Kaça yapılır? Tehlikeli midir? Annemizle beraber gelirsek annemiz bize kızar mı? gibi sorularla karşınızda olacağız. Şimdi Cem Sarıoğlu size bir şarkı daha fırlatıyor. Tutun diğer taraftan. Aynen 1972'ye bu arada dün e, bu işi bu dünyada yapan en büyük isimlerden hatta en büyük isim diyeceğim ben. Abi onunla da açtık söylemedik yani babalara evet. saygı kuşağının Aynen, bugün... vazgeçilmez konuğuydu kendisi. Aynen. E, dün sizlere ömür BB e, King'den bahsediyoruz. E, bugün bizden daha fazla BB King duyacaksınız. Aynen ona da ilgili konuşacağız çünkü hakikaten hani, e, bu müziği bu e, yüzyıla bu bin yıla taşıyabilen ve bunu çok pozitif bir şekilde yapan çok önemli bir şahıs. Çok entelektüel de bir tarafı vardı. Açmış olduğu müzeleri vesaire bir sürü e, müzik adına yapmış olduğu çok önemli faktörler var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama bir e, rock'n'roll'un yine çok büyük bir uçak kazasına kaybolmuş grubundan devam edeceğiz. I know a little diyecekler. Leonard Skinner sizleri güney eyaletleri alıyoruz ardından buradayız. bir <gülüyor> Aç kapa aç kapa aç kapa Aç kapa aç kapa aç aç kapa kapa aç Aç kapa kapa aç aç kapa kapa aç Reklam Sadece hepsi burada.com'dan alabileceğiniz Bestline Royal 65 santim seramik lavabolu banyo dolabı 189 liraya. Üstelik kargo bedava. Hepsi burada.com Tüm mahallelerde 7/24 ana dilinde Ücretsiz kreşler açacağız. Bizler eleme, bizler meşgisi, Bizler eleme, bizler bayram coşkusu inanılmaz fırsatlarla geldi. Sony PlayStation 4 500 GB oyun konsolu Goldda 1299 lira. Tek, teknoloji market. Gold Teknoloji market. Eğlencenin tadına var. Mentos ye, ferah Dinle, gör, katıl, yeniden keşfet. TEDx İstanbul. 19 Mayıs Volkswagen Arena. Biletler biletix'te. X'te. Erkeklere özel bir koku ve cildinizde serinlik. Boğaziçi Tıraş Kolonyası. Lavanta Bahçelerinde hoş bir gezinti. Boğaziçi Lavanta Kolonyası. Reklamlar bitti. Geografika'dan selamlar. Tekrar değer dinleyen. Efendim e, bugün 16 Mayıs Cumartesi saatlerden 1400 oldu ve biz yayına geçtik. Karşımızda Slackline'cılar var demiştik. ya Cem Sarıoğlu dedi kardeşim bir sürü adam Slackline nedir diye şimdi sormaya başlamıştır falan. Başladılar evet. Başladılar ama iyi takip edenler zamanında yaptığımız canlı yayınları falan dinlemişlerdir herhalde. Efendim nereden başlayalım? Nuri, Gizem, Sinan ya e, slackline Türkiye'de yapan bir avuç insandan birkaç tanesi şu anda karşımızda. Evet maalesef. Ben... <gülüyor> maalesef olur mu Maalesef bir avuç <gülüyor> maalesef... insandan dolayı maalesef. Ha, maalesef biz yapıyoruz mu yoksa gibi. çok az insan olduğundan mı <gülüyor> diyecek? Maalesef başladık işte bir şekilde falan. Evet. Ne yapalım bırakamadık da falan derdi <gülüyor> Ama hani saygı derdim ya az önce parça arası sohbetlerimizde falan da duyduk ki ben de biliyorum aslında İzmir'de, Bursa'da İstanbul'da bol bol, Eskişehir'de iki Hı -hı. tane birbirinden uzak. Hatta burada Yoğurtçu Parkı'nda Maçka Parkı'nda falan gelip geçerken ben görüyorum. Yerden böyle 30 santim yüksekte bile olsa bir takım arkadaşlar evet. Cadde Bostan'da e, böyle toplanıp bir şeyler bir şeyler e, yapıyorlar dedik ki herhalde Saygıdeğer Dinleyen'in aklında biraz biraz bir şeyler belirmeye başladı. Hadi hocam top sizde. Nereden başlayalım? Bir Slackline nedir? Bir bunu açalım mı ya? Tabii. E, ben daha önce yayına bağlandığım zaman kısaca bahsettiğim şeyleri biraz da tekrar etmiş gibi olacağım ama dinlememiş olan dinleyi... Geriz. Ah ah Tekrar o dinlemeyenler edelim. yok mu? <gülüyor> Mesela ben. <gülüyor> o zaman öncelikle kelimeden başlayalım. Slackline diyoruz. Slackline Slackline hani neden Slackline diyoruz? İngilizce bir şeyler kullanıyoruz. Var, ben de bunu ilk zamanda soracaktık. Evet. Ne bileyim? Mesela böyle hani siz ilk temsilcileri olduğunuz için hı hı. belki de şey yapmışsınızdır. Hani Türkçe bir şey desek mi diye Aynen. düşünmüşsünüzdür. Ben o sorumluluğu üzerinde hissettim açıkçası zamanında. Sonra e, ne yapabiliriz işte ya gevşek hat mı desek ne desek falan filan böyle direkt birebir çevirsek mi ne yapsak falan diye düşünürken biraz araştırma yaptım tabi bu uluslararası e, ortamlarda internette hani kim ne diyor buna falan diye baktık ama dünyanın dört bir yanında herkes slackline'i benimsemiş hmm. ve hani futbol basketbol gibi yerleşmiş ha. artık bir şey olduğu için dedik biz de hani böyle gidelim artık hani nasıl futbol basketbol artık evet. sorgulanmıyorsa doğru onlar tabii Türkçe yazdı buna slackline, diye. slackline yani diye mi yazdık <Gülüyor> <da bizimle. Gülüyor> güzelmiş <Gülüyor> Aslında bu bir nevi evet. hani herkesin e, bu siliklerde de gördüğü bu hani ip cambazı olarak tabir edilen e, konsepte yakın bir konsept. Evet müdür? aslında yani temel olarak aynı şey diyebiliriz. Çünkü dengeye dayalı bir Hı -hı. E, spor diyeceğim ben. Tabii buna tabii artık, aynen öyle. E, bunun nasıl çıktığını kısaca anlatayım ben Lütfen. o zaman. Anlatsan öyle bir evet. hikayesi var mı? Hani gene bizim sörfçülerden örnek verirsek Hı -hı. hani gelmişler diye buraya. Mesela dalga sörfünün havayı da aslında yerlilerin sömürgecilere karşı şu bir direniş e, aracı silahı olduğu, kültürün çok temel bir parçası olduğu gibi ilginç şeyler anlatmışlardı. Yani var mı bu Slackline'da da böyle bir şey? Afrika'daki yerliler işte ne diyeyim ergen gençler erkekliğe adım atışta böyle Slackline'la kendilerini ispat ediyorlar falan. Yani böyle bir şey söyleyebilir. Yoksa da şeyler uydur yani. Amerika'daki yerli tırmanışçıların diyeyim. <gülüyor> Yosemite Vadisi diye bir bölge var Amerika'da. Ee, bu tırmanışçılar için çok önemli bir bölgedir. Orada bile Camp Ford diye bu dördüncü kamp bölgesi çok e, ünlüdür bu tırmanış tarihinde oradaki tırmanış yapan amcalarımızın 70'li yılların ortasında dinlenme günlerinde yani böyle sürekli tırmandıktan sonra bazı günler dinlenme günleri e, bırakıyorlar kendilerini o günlerde kamp alanında yaptıkları bir aktivite. Ya i̇lk başta bunlar böyle kamp alanının e, oradaki zincirlerin üzerinde falan yürümeye başlamışlar. Daha sonra işte ipler de denemişler. Bakmışlar olmuyor bu dönüyor ayaklarının altında yuvarlak. ip çambazları gibi de yapamıyorlar. Sonra bizim dağcılıkta kullandığımız perlon dediğimiz böyle yassı. Ev, arabaların emniyet kemerleri olur yani böyle yassı ipler. Onun gibi. Onun daha incesi. Onun üzerinde yapmaya başlamışlar. Zamanla bu şekilde e, gelişmiş bir spor slackline. Peki, yani dağcılık temelli diyebilirim. Bir parmak kaldırsam bir şey sorabilir miyim? <Gülüyor> Buyurun. Dağcılık temelli deneyim için aklıma geldi. Çünkü zamanında hatta mesela Zorbey Ak duyun evet. geçen haftalarda konuğumuzdu. Özellikle hani dağcılık tırmanışına hizmet ettiğini düşündüğü için yogaya bayağı zaman ayırdığını söyledi. Evet. Keza bir takım tırmanıcılarda meditatif bazı aktiviteleri oldukça fazla zaman ayırıyorlar. Peki sizin bu Slackline'ın dağcıları böyle başlamış olma sebebinin bu olduğunu düşünüyor musunuz? Hani konsantrasyonu geliştirmek, denge hissiyatını geliştirmekle ilgili bir etkisi vardır herhalde. Kesinlikle zaten... E yani fiziksel anlamda yapmış oldukları eylemin dengelerine çok büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun bir de e, meditatif, meditatif kısmı var yani psikolojik kısmı var. Özellikle bu yükseklere çıktığımız zaman o boşluk hissi arttığı zaman çok daha da artıyor. Belki bir ilerleyen e, dakikalarda ben daha da ayrıntılı anlatabilirim ama... ...kesinlikle tırmanışa faydası olduğunu da düşündükleri için zaten devam etmişler buna. E, bu şekilde başlangıcı. Peki hocam siz tırmanış konusunda e, nasıl ayırıyorsunuz? Zamanınızı daha çok slackline'a mı ayırıyorsunuz mesela yoksa tırmanış mı? Valla şu anda eğer beni dinleyen eski tırmanış partnerlerim, arkadaşlarım varsa bana şu anda e, ah ediyorlardır. Maalesef e, son zamanlarda tırmanışa pek fazla zaman ayıramıyorum slackline ile uğraşmaktan. Ama e, normalde ikisini birlikte götürebiliriz. Ya peki biz radyojografikada böyle saçma soruları ve aklınıza ilk gelen soruları <gülüyor> sormaktan pek çekinmiyoruz. Yani kusuruma bakmazsınız ya. Nasıl yani nereden aklınıza geldi? Hani yurt dışına gidip gelen insanlarsınız hepiniz galiba Erasmus'la yurt dışında biz aslında birimiz Fransa'dan geliyoruz. <gülüyor> Sayın, evet Fransa'da tanıştık diyebilirim ya. Yani. Siz Fransa'da bir araya geldiniz sonra Sılekta'yı buraya mı getirdiniz? Yani buradaki ekip ilk defa Fransa'da karşılaştı birbirle tanıştı evet. öyle söyleyebilir Evet. evet. Fransa'da doğdu İstanbul'da <gülüyor> oldu değil mi? Paskal bir durum oldu, konsepte gel Valla hocam e, hacı hacıya kavuşur Mekke'de diye bir laf vardır yani <gülüyor> o zaman siz Slackline'cılar e, Fransa'da kavuştunuz birbirinize yani orada tabi çok daha yaygın anladığım kaderle biz hani o bisiklet turunda falan da şahit olmuştuk evet. gerçekten birbirinden 10 metre uzak iki tane ağaç varsa piknik yaparken orada Slackline'ı gelip eğlenen gençler görmek mümkün hatta etraftan geçenlerde size de e, bulaşıyorlar galiba değil mi? Evet yani. Yani bulaşıyorlar derken katılıyorlar yahu ne yapıyorsunuz diye gelip. Tabi tabi yurt dışında çok yargın dediğimiz gibi hani Türkiye'de de ben müsait açıkçası. Allah da yurt dışında Aynen. yani böyle bir şey var. Hı -hı. Yani, yani Türkiye'de hem e, parklarda bazen problemler yaşıyoruz. E, alan müsait olmamasından dolayı hem de bazı yaklaşımlar e, bizi engelliyordu. Fakat artık yavaş yavaş Avrupa standartlarına doğru ilerliyoruz diyebilirim. O mutluluk verici bir şey. Yani ben geçenlerde bir tırmanış festivaline gittiğimde hayatımda bir arada görmediğim kadar fazla e, slackline'i gördüm böyle çadırlara gitmek için iplerin altından üstünden falan geçiyorduk dolayısıyla giderek yayıldığını mutlulukla izliyoruz. E peki anlatın o zaman yani e, ben nasıl başlıyorum hani ortada soracağımız bir soruydu belki Hı -hı. Yani gelip sizi mi buluyorum? Ya şöyle e, biz bir avuç insanız falan dedik aslında fakat e, bizim iletişime geçmemiş olduğumuz başka insanlar da mutlaka ki vardır yani bunu internetten veya başka bizim e, yazdıklarımızdan çizdiklerimizden görmüş insanlar da kendilerince başlamış olabilir. Ya çünkü hop yani, başlanabilen bir şey galiba Tabii çok başlaması çok kolay bir şey. Ya Dolayısıyla şu anda, gelin bize sizi başlatalım diye bir şey söyleme durumumuz heh, yok. Fakat soracaktım. Peki yani, şu anda bizi dinleyen, misalge değer dinleyen aslında sizin bu slackliner'ınız eğer bir yerden satın alabiliyorsa ya da muadil bir ürüne sahip olabiliyorsa hı hı. iki ağaç ya da iki sağlam direkt bulup şimdi 25-30'dan bir karış mesafede, iki karış mesafede bir şeyler yapmaya başlayabiliyor. Tabii galiba. yani kendiliğinden öğrenmesine, e, öğrenmesi kolay fakat şöyle bir durum var. E, Belli başlı noktalarda bilen bir kişinin müdahalesi çok daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacağı için o yüzden biz diyoruz ki bizim yapmış olduğumuz etkinliklere gelirseniz orada boy boy yükseklikleri farklı farklı slackline'larımız oluyor orada size yardımcı olup gösterebiliriz. Yanlış yaptığınız fark etmediğiniz şeyler vücut pozisyonu odaklandığınız nokta vesaire gibi noktalarda size yardımcı olduğumuz zaman çok daha hızlı ilerleyebilirsiniz diye tavsiye aslında ediyoruz farkında her pazar buluştuğumuzu. <gülüyor> tabii tabii. Yani Nuri aslında şunu demek istiyor saygıdeğer dinle. Yani Gizem hatırlattı. O ona geleceğiz. Ustası olmayan şakirt her yana yorgalar. Efendim eski, <gülüyor> eski bir Türk e, atasözüdür. Ya peki Gizem, Sinan hem sizin de sesinizi duyalım bir de e, nereden bulacağız sizi? Biz yayından önce araştırdık. Dersimize çalıştık. Facebook gruplarınıza falan ulaştık ama e, her pazar bir araya geliyorsunuz galiba ya da böyle sürpriz e, organizasyonlar mı oluyor? Evet. Nasıl yani, e, Facebook üzerinden Slackline İstanbul adlı bir grubumuz var. Bu gruptan bizi takip ederse dinleyicilerimiz. Biz yaptığımız etkinlikleri oradan paylaşıyoruz. Oradan insanları davet ediyoruz. Ve bu davetler aracılığıyla e, genelde her pazar Maşka'dayız. Maşka'da bizi bulabilirler. Yani biz kendimiz antrenman yapmak için gidiyoruz ve yeni başlayacak insanlara onların yürüyebileceği basitlikte linelar kuruyoruz. Hı hı. Burada deneyip öğrenebilirler. Ve e, bizim etkinliklerimize katılabilir. Yani herhangi bir malzeme satın almadan... Ben Slackline İstanbul'u Facebook'ta beğenir isem oradaki aktivitelerden haberdar oluyorum. Ve siz gelene bir el veriyorsunuz yani gelir gelmez. Aynen öyle. Ee, süpersiniz. Aynen. Yarın da orada mısınız peki? Ya aslında biz yarın bu radyoda bunun anonsunu yapıp orada bir etkinlik yapmayı çok istemiştik. Fakat sonra <gülüyor> <bize> bir duyumlar <gülüyor> geldi. Ve? Kimse <gülüyor> duyumlar yok. Duyumlar geldi. O alanda bir e, siyasi partinin piknik hmm. gibi bir organizasyonu varmış sanırım. Hmm. Dolayısıyla o karmaşanın arasında, evet, o, hmm. o arasında biz de gümbürtüye gitmeyelim dedik. Hı. O yüzden maalesef ki yarını es geçiyoruz. Yani okey. Aynen. E, Facebook'taki Slackline İstanbul grubunu beğenirlerse... ...biz bir etkinlik açtığımız zaman oradaki bütün gruptaki herkesi davet ediyoruz. Görme şansları olacaktır daha Güzel. sonraki fa faaliyetler için. E Peki, pekala o zaman... E, başladı bile ben, başladı. Ben, evet bile. başladı mı? Parasını aynen. aldığı maaşı hak eden bir müzik editöründen. Aynen. Buyurun Cem Bey. <Gülüyor> <Gülüyor> Canbaz çalıyoruz Morbettistan'da. Ne olabilir ki zaten? Ne olabildi ki zaten? Ne türksün, seni gören yollara dökülsün Kul cool oldun, köle oldun, kurşun geçirmez cam oldun Radyo Geografika saat 14 ve 16 arası canlı yayındayız. Her hafta buraya birbirinden ilginç konuklar, birbirinden acayip sohbetler ve söz verdiğimiz gibi iki sene önce... Rock Roll'un en iyi örneklerini çalıyoruz yerli olsun yabancı olsun. Biraz önce mor ve ötesi konseptle çok alakalı bir şarkı çaldılar. Evet cambaz dediler. Burada hiç kimse yadırgamadı bu durumu. Peki devam ediyoruz. İp üzerinde yaşamayı seçen güzel insanlar bugün konuğumuz. Şimdiki sorumuz sevgili Gizem ve Sinan'a hadi bakalım malzemelerden bahsedeceğiz demiştik. Bu spora yapmak için ne tip malzemeler kullanıyoruz? Türkiye'de bulabiliyor muyuz? Eminim biraz zor buluyoruzdur. Çünkü genelde buraya gelen herkes aynı şekilde bundan dert yanıyor. Ve hani bu spora ben başlamak istiyorum. Ne almam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Sizi buldum ve sizin ekibet mesela dahil olmak veya sizlerle bir yerlere gelmek istiyorum. Ya, kendi zamanda da kendi başıma kendi ekibimle ne yapmak istiyorum? Ne yapmam? Ne almam? Nereden almam gerekiyor? Önce Slackline İstanbul Kulübü'ne üye olmak için 1000 dolarlık yıllık aydın. <gülüyor> evet, kahrolsun sistem. Düzenli. Sonra bir sözleşmemiz var. Gayet of of eyvah, burada iş bağlıyoruz şey. birbirimize. <gülüyor> eyvah eyvah. Peki, Şöyle söyleyebilirim. Slackline denemek isteyenler demin bahsettiğim gibi Maçka'da bizi bulabilirler. Tamam. Slackline İstanbul grubundan bizi bulabilirler. Hı -hı. Bundan sonrası için Geliştirmek için yani ileri seviye slackline ürünleri ne yazık ki ülkemizde yok. Yok. Başlamak isteyen insanlar için basit slackliner, bu hepimizin bildiği spor ürünleri satan dükkanlardan. Biz zincir dükkan var, orada buluyoruz. Oradan tedarik edilebiliyor. Tamam. Yeni başlayanlar Hı -hı. için. Tamam. Ne, ne diye da... soracağız mı? Slackline nesi diye soracağız Slackline. Ha slackline. Tabi tabi adı da slackline, slackline diye gidiyor. Tamam muadili olarak da bu e, demin bahsettiğiniz tır, tır brandalarını aynen spanset gerdirme geçen ismi. ya peki e, bu, yani bu orijinalinin özelliğini bize söyler evet, misin? Evet, mi? yani mesela hani muadiline geçmeden önce neden özellikle bu iş için yapılmış bir şey almamız evet. gerekiyor da hani atıyorum e, yat malzemeleri ya da dağcılık evet. malzemeleri ya da kamyoncu malzemeleri arasında gerçekten bu yok mu? çünkü buraya getirdiğiniz ürüne ben baktım yani tabirimi mazur görün şeye çok benziyor bu hani çok büyük tırlar brandalarını gerdiren ya da winch ha winch perlonu derler bizim dağcılıkta endüstriyel dağcılıkta falan da kullanılıyor böyle 3000 5000 kilo 8000 kilo çeken perlonlar var ee, onlara baya benziyor yani muadil bir üründen önce o orijinali bundan farklı kılan şey nedir ee, ben şöyle bir açıklama getireyim o zaman bu konuya açıkçası biz de direkt muadillerinden başladık ilk başladığımızda orijinalini bulamadığımız için ama daha sonra orijinalini alınca fark ettik ki farklıymış nesi farklıymış farklıymış. Ee, bu gerdirme aparatı, spanset gerdirmenin o metal aparatı belki 3 aşağı 5 yukarı aynı fakat ipteki dokuma ve ipte kullanılan e, malzeme e, esneklik açısından ve sağlamlık açısından çok fark edebiliyor. Şimdi e, biraz sonra yine ayrıntılarına girebiliriz belki ama bu slackline'in de kendi içerisinde farklı dalları var. İşte kimisi hoplamayı seviyor üzerinde, kimisi hmm. takla atmayı seviyor, kimisi çok uzun hatlar kurup odaklanıp uzun süre hmm. gitmeyi seviyor falan gibi. Dolayısıyla yapılacak olan işe göre üretilmiş farklı line malzemeleri var. Yani bu perlonlar duruma göre seni daha yükseğe sıçratmak için esnek olabiliyor. Hmm. Bu bu artık geri sıçratma hmm. özelliği fazla oluyor. Kimisi çok esnek olmaması gerekiyor. Çünkü çok uzun kurduğumuz zaman yere değmemesi için esnek e, olmaması doğru. gerekiyor gibi şeyler. Dolayısıyla özellikle bu e, winch gerdirmesi ne dedin? Iç, winch gerdirmesi mi diyorduk? Ne dedim hani, ki? <gülüyor> <gülüyor> ne dedim, ben ne dedim ki? Ne dedim ben? O işte, onu e, kullandığımız takdirde İçeride muhtemelen e, o gerginlikten dolayı problemler yaşayabiliyoruz. Yani yere değiyoruz veya e, esneklikten dolayı bizi düşürebiliyor falan. E, ve güvenlik kısmı da yüksekte olduğu zaman daha da farklı boyutlar kazanıyor. Ee, boyu o zaman e, orijinal malzemenin özelliklerini sorarken biz aslında başka bir mevzu açıldı şu anda sanki değil mi Cem? Öyle yani oldu. slackline dedik biz geçtik biz mevzuya dışarıdan bakan cahiller. Lakin işin içinde... İşte atıyorum adam 100 metrelik bir vadiye geçecekse elbette ki ihtiyacı olan e, malzemenin niteliği e, farklı, oluyor, farklı oluyor ya da bir kısacık bir araçta olacak. Evet. Da cevap böyle de bir oluyor. mevzu olmuş Çeşitlerini oldu. Çeşitlerini soracak. E, evet. İstersen bu arada hani muadil ne alabilirizden ziyade e, böyle bir şeyden bahsetmek ister misiniz? Anladığım kadarıyla kendi içinde bu mevzunun Çeşitleri dalları var. Yani. Nasıl dağcı dediğinde sırf kaya tırmanan adam var ya da yelkenci dediğinde kimi sadece yarışıyor, kimisi büyük denizler geçiyor falan. E, sizde de hemen böyle bir şey başlamış evet, anladım kadere. Branşlaşma. branşlaşma var resmen <gülüyor> evet. cambaz deyip geçmeyiniz evet. yani çok kısa bahsedecek olursak bir hoplamayı zıplamayı seven arkadaşlarımız var Hı -hı. jump line diyenler var veya trick line diyenler var Hı -hı. buna işte üzerinde takla atıp tekrar üzerine düşenler oh. falan belki videolarda görüyorsunuzdur evet, evet gördük onun dışında long line dedikleri bir durum var. Bu isminden de anlaşılacağı üzere mümkün mesafe. olduğunca uzun mesafeye kurup düşmeden başından sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz. Onun dışında e, surfline e, diye bir durum var. İşte bunda surf hareketine benzer bir hareketle salıncak gibi sağa sola sallanmaya falan e, çalışıyoruz. E, Bu hepsi de var mı sizin branş hangisi bunlardan? Biz hepsinden bir e, bir, kuple. bir kuple almaya e, çalışıyoruz ama <gülüyor> mümkün olduğunca açıkçası şu sıralar highlight <gülüyor> E, hmm. yönelmiş durumdayız. Long line ve high line. A. High line'da bahsettiğimiz <gülüyor> gibi vadilerde bu Yüksek. yerden yüksekte emniyetli bir şekilde yaptınız. Emniyetli bir şekilde yaptınız, değil mi? Tırnak içerisinde onu söylemeye emni Biz emniyetli bir şekilde yapıyoruz en azından <gülüyor> öyle evet. söyleyelim. Bazı videolar var çünkü özellikle YouTube'da ben de gelmeden önce bayağı izledim. Pek emniyetli olduğu söylemez açıkça söylemem gerekirse. Bu Rusların falan yaptığı böyle acayip e, durumlar var. Hiç bağımsız, mahsus takılan adamlar evet, var. Evet. Yani bizim birebir tanıştığımız bu etkinliklerde falan karşılaşıp tanışma im imkanımızın olduğu insanlar da var böyle. O sahte bir durum olmadan... değil mi? yok. Bir şey sahte yok sahte bir durum yok. Hatta e, bazen çok e, ilgimi çekiyor böyle bakıyorum videoların altına yazılan yorumlara. Bayağı yani birebir tanıştığımız ve gözümüzün önünde yaptıkları şeylerin altına onun e, işte tırnak içinde fake, fake olduğu iddiasına eden... o kadar kanıtlamaya çalışan böyle neler neler yazan insanlar var ki hani, böyle bir şey Açı, diyemiyorum evet, ama. Bu soruyu sormamın sebebi oydu zaten. O aynı şeylere ben de karşılaştım ama hı hı. hani bazen de GoPro'ya çekiyorlar mesela önde görüyorsun adamın bağlı olmadı ama belki de hani arkada mı bağlı falan hı hı. hani öyle şeyler o yüzden sordum ama hakikaten gözüktüğü gibi orta fake bir durum yok peki bu üzerinde yürüdüğünüz ee, slackline'ın dışında nasıl çeşitli hani ayakkabısı bunun özel midir hani tırmanış ayakkabısı mı yapılmıyor yoksa ayağımda Converse giyip pataköte girebiliyor muyum nasıl oluyor Vallahi bence giyim çıplak ayakla... deyince nasıl, nasıl hemen kızlar kuşağım. cevaplıyor. Bak ne kadar güzel <gülüyor> soruyorum kardeşim. Benim pembe ayakkabım Pembe konversini yapıyorum diyor <gülüyor> ya Açıkçası ben çıplak ayakla daha rahat ediyorum oh. ama tabii ki ayakkabıyla... Açıkçası Nuri ve Sinan daha profesyonel bana göre. Onlar tabii ki daha rahat ediyorlar ayakkabıyla da yaparken. Hı -hı. Ama ilk başlayanlar için benim açıkçası buradan önerim çıplak ayakla başlamaları, ipi hissetmeleri... Hı -hı önemli bir şey. E ben bunu söyleyebilirim yani onun herhalde. Onun hani Bununla ayakkabı şart olur. değil. Kesinlikle şart değil. Hı -hı. Aslına bakarsanız çıplak ayak daha iyi çünkü adımlarınızı attığınızda verdiğiniz nefes ve ayağın altına Hı -hı. baskı. Hissiyatı onun değil hissiyatı, mi? Hissiyatı, baskı bu ciğerlerinize denk geliyor. Ayak parmaklarınızın bir evet. nokta. Evet. Öyle bir detay var gerçekten. Evet, bu kendisi terapi yapan bir arkadaşımız vardı. O bize bahsetmişti. Bu işaret ve orta parmağınızın boğumları akciğerinize denk geliyormuş. Her Hı -hı. adım attığınızda biz her adım attığımızda nefes veriyoruz. Hmm. Ve e, tamamen karşıda bir noktaya odaklanıyoruz. Hiçbir şey düşünmüyoruz. Sadece yürümeye konsantre oluyoruz ve bu şekilde hiç düşmeyeceğim mantelyesiyle yürüyorum buradayım ve yürüyorum herhangi bir şey düşünmüyorum yürüyorum devam ediyorum kafasını yaşıyoruz o doğallıktan dolayı bunun, bunun evet. bir üzerine giderim evet evet çok Bilmiyorum, güzel gerçekten. zaman varsa muadil Zen ürün bu, ben, evet, muadil ürün aklımda hala o soru ama bu bahsedilen mevzu da çok güzel, evet. bu, hani ya çünkü e, hani görmüşsünüzdür aslında bir ayak masajı e, meselesinde e, herkes görmüştür bunu bir ayak haritası falan derseniz Google'a evet, Google evet bu ortaya çıkacak hani e, ayakları ...farklı noktaların... ...belirli organlara karşılık gelen... ...ve oralara yönelik bazı dokunuşların... ...da o organlardaki bazı... ...hastalıkları bile giderdiğine Aynen. yönelik... ...bazı e, doğu tıbbında... Aynen. ...iddialar var e, diyelim. Abi bir soru daha çıktı o zaman... ...köşeye yazdık. Ya i̇stersen Yaz sen... ...bir müzik yapıştır. Aynen. Şimdi... Ha? ...bir Türkçe parça daha çalacağız. Ardındansa... ...Johnny Lang çalacağız. Light mı ...diyecek ama ilk parça yine cambazlarla... ...ilgili. Benim de çok sevdiğim bir... E, ...müzisyen dostumun albümü... Atakan Ilgaz'dan hani bu albümü kaçırmışsanız 3 e, ya da 4 sene önce çıkmıştı bence dinleyebilirsiniz çok iyi bir albümdür. Yanlış Seçim diyecek Atakan sonrasında da Johnny Lang dinleyeceğiz o da Light Me diyecek sonra buradayız. Her gün yarından çalardı, dört yol ağzında yaşlanırdı. Bir daha bir daha kandım, yine de o. Her gece dalgalara karışır, kıyımdaki kumlarla savaşır. Gözlerime kan otursa da, beni senden bana taşır. Koruduğum sadece bir deniz kabuğu Duymaya çalıştığım soluğu Hayattan kaytarsam bile Kaçamam bu öyle bir korku Tırmanıp dururum sarmaşıklara Belki de az kaldı bulutlara Uzaktan aşk bile güzel Kırmızı Dudakların Hepsi de sahte sevdaların Aşkından Yanmak güzel Tepede ay Kusursuz bir çember Gibi Beni sana zincirledi Sararmış Sayfalardaki Kurutulmuş güller Gibi Kısa bir it nece iki cambaz için beni bir süreceğin için sevin belki de dengede kalmaz benim için yanlış seçim benim için yanlış seçim benim için yanlış seçim, için yanlış seçim. reklam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 Bebe die. Yine bir günüm Yine bir Hafta sonu yine bir başına arabayla Ankara'ya gidiyormuşsun. Bıkmadın tek başına bir ton benzin parası ödemekten. Boş koltuklarınla oradan oraya geziyorsun. Ya oğlum ne diyorsun ya? Bla bla kara uygulamasını indir diyorum. Bla bla kar'da yolculuk ilanını veriyorsun. Yol arkadaşlarınız için benzin parasını tek başına ödemekten kurtuluyorsun. Bla bla cep telefonunuza hemen indirebilirsiniz. Bla Blakar Blablakar bla, bla, bla, Eğlencenin tadına var Mentos'ya ferah kal Biletikse gelin Şov başlasın Dünyanın yeni harikaları Türkiye'nin beklediği otomobil fuarı İstanbul Oto Show 2015'te 22-31 Mayıs günleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi'nde GOLK'ta bayram coşkusu inanılmaz fırsatlarla geldi. iPhone 6 16 GB cep telefonu GOLK'ta 2299 lira. Tek teknoloji, market, teknoloji market, Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık. Boğaziçi Limon Kolonyası. Reklamlar bitti. Radio Geografika Rock FM 94.5'tesiniz saygıdeğer dinleyen... Ee... Ip üstünde yürüyenlerle yani Slackline yapanlarla beraberdik artık e, anlattık anlattık bu adamların neler yaptığını o nedenle gönül rahatlığıyla Slackline diyoruz eğer izin verirseniz ama olur ya saat 14.00'da radyoyu açıp da nöbete geçmemiş olan dinleyenler vardır. E, efendim bugün Slackline'cılarla beraberiz yani bu insanlar iki ağaç iki direk ya da iki vadi arasında böyle 5 santim kalınlığında hatlar genişliğinde hatlar çekerek üzerinde yürüyen kişiler... Evet, e, nerede kalmıştık az önce? Bunun ne kadar da demokratik bir spor olduğundan bahsediyorduk. Yani aslında... Canlayak, başı kabak çıkıp üstünde yürüyebiliyoruz. Hiçbir şey satın almamıza gerek yok. Ama bir muadil malzeme muhabbetimiz vardı. Yani orijinal Avrupa'dan ya da bu meşhur spor mağazaları zincirinden gidip satın almaktansa. Hani muadil de bir şeyler kullanılabilir demiştiniz. İstiyorsanız onu havada bırakmayalım. Ee, hani kamyon perlonu dedik, vinç perlonu dedik nedir bu? Yani evet. ondan alsak da idare eder miyiz? Ee, tabii ederiz yani ben biraz önce de söyledim. Biz de aslında direkt onlarla başlamıştık ilk seferinde bu orijinalini bulamadığımız için. Ee, bahsettiğimiz şey şu spanset gerdirme olarak geçer bu cır cır gerdirme falan da derler bunu satanlar hı hı. bir şekilde bir şeyi germeye yarayan bir aparat normalde bu ama biz bunu iki ağaç arasında bunu yeterince gergin hale getirecek şekilde kullanıyoruz yere, yere değmeyelim öyle. diye Aynen. yere değmemek için yapıyoruz bu, bir de o eğer, hat uzadıkça yere değme riskinde evet, artıyor değil yere mi? yere değme durumu oluyor daha yükseğe kurmamız gerekiyor daha yüksek olduğu zaman da yeni başlayanlar için sıkıntı oluyor. O yüzden malzemenin esnekliği burada önemli olabiliyor. Ee, aslında çok makul fiyatlara şu anda çok net bir fiyatla vermek istemiyorum ama kafamdaki rakam 50 lira civarında bir rakam. Güzel. O, o rakamlara bir muadil bir sistem kurup güvenli bir şekilde yapmaya dikkat ederek bunu yapabilirler. Biz, biz böyle eşitlikçi, beleşçi sporlara bayılırız. En çok şey. olarak şey. Peki Fır şimdi aklıma bir komik bir soru geldi. Şimdi hakikaten zır cahil bir soru soracağım. Buyurun ama. hocam. Ne <gülüyor> hani <o> bizim... işimiz <gülüyor> Şimdi Nuri dedi ya böyle mesafe uzadıkça yükseğe kurmam gerekiyor. Ya yani mesela hakikaten atıyorum 4, 3 metre yukarı kurdun. Nasıl çıkıyoruz? Ağacı tırmanıp oradan mı çıkıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Ee, ya biz mesela... <gülüyor> merdiven mi kuruyoruz başına nasıl yapıyoruz? O da olabiliyor. Ben bazı bazı düşünme dünya düşünme. rekorlarını yaparlarken mesela çok yükseğe kurmaları gerektikleri için ağaca merdiven dayayıp oradan çıkıp falan yapanlar vardı. Veya işte zıplayıp tutup oradan barfiks gibi üstüne çıkıp oturup <gülüyor> oturduktan <gülüyor> sonra kalkmak falan Baksana, gibi şeyler. Start almak bile zor arkadaş şeyde evet. işte yani. Yani 3 metreyini <gülüyor> <30 gülüyor> <santime> kuruyoruz. <kuralım. gülüyor> 30 santime kuralım. Ne derdim 30 santime kuralım. Hayır işte böyle çok havalı oluyor ya çok yukarıdan. Havalı. Ha, havalı evet. Bayağı cool oluyor. Ona nasıl hava çıkıyor adamlar? <gülüyor> Havada evet. oluyor. Hem, hava <gülüyor> dar, hem hava <gülüyor> <dar>. hava <gülüyor> havalı hem havalı. Havadar ve havalı oluyor. Ama peki benim ya ben bu arkadaşlardan anladığım saygı derdini yani ya aslında şunu diyorlar özetle abi siz malzemeyi falan şimdi takmayın. Hemen ucuzuna da radyo geografika kafası ucuzuna da kaçmaya çalıştık. <gülüyor> ya bitsin bitsin bitsin. <gülüyor> bitsin bitsin. Ya malzemeyi kafaya takmayın diyorlar. E, Slackline İstanbul'u beğenin Facebook'ta zaten bizde her çeşit malzeme var. Hani evet, Gelirseniz de denersiniz İstediğim isteyen şey kamyoncu bu. alır isteyen orijinalini alır dediniz gerek yok galiba. Dedi hatta. Ayakkabına <gülüyor> <gülüyor> bile <gülüyor> gerek yok. Hiçbir şey, şey, yok. şey gerek yok. Yani ben Özen çoğunlukla ayakkabı, <gülüyor> ayakkabı kullanan aralarında nadir kişilerden birisiyim. Ee, onun da sebebi şeyiydi yani bizim parklarımız sağ olsun çok fazla e, doğal olduğundan <gülüyor> yerde cam kırıkları <gülüyor> doğru, evet. ne bileyim işte şişe kapakları falan Oo. o yüzden ayakkabıyla yapmaya e alışmış bulundum. Şimdi e de zorluk çekiyorum mesela çıplak ayak yaptığım zaman zorlanıyorum ama keş ki en başına öyle alışsaymışım Onun hissiyat gerçekten güzel bir hissiyat güzel Peki yarın Yoğurtçu Parkı'na gelebiliyor muyuz şimdi denemek evet, için? Evet, ısrarla üzerine ya iptal etmiş olduğumuz bir etkinlikten bahsetmiştik, bir piknik organizasyonundan dolayı ama biz sanırım yarın bir etkinlik oluşturacağız Yoğurtçu Parkı'na. <gülüyor> Yoğurtçu Parkı temiz mi peki? Yalın ayak yapabilir miyiz? Kokusu falan ee, da söyleyeyim de. Temizleriz. O kurbağa öleri temizleyemezsiniz. altını temizleriz. Halkların altını evet, temizleriz. Peki bir dakika yani şu anda mı karar verdiniz yani yarın Yoğurtçu Parkı'na geliyorsunuz ve biz de ona göre Evet, ben açıkçası şu Kararların da yarın... üzerine dayanamadılar <gülüyor> tamam dediler geliyoruz. Ben yarınki programı boşalttım bunun için. Yarın öğleden sonra saatlerini Slackline İstanbul'dan bir hemen etkinlik açıp bir kesinleştiririz. Ee, yaklaşık bir 4 saat 5 saat falan gibi orada durabiliriz. Ya, Yak, yani tahminimce bir gibi iki gibi başlıyoruz. O zaman zengin. yani şöyle yapalım herhalde şu anda radyo adası Slackline'cıların aldığı bir kararla yarın Kadıköy Yorçı Parkı'nda bir Slackline evet. e e organizasyonu yapalım. olacak. Denemek isteyenler de oraya gelebilirler. Biz Aynen. de uğrayacağız kesinlikle Olur, oraya. Ama ama ama Slackline İstanbul'u Facebook'dan bir beğenin bir zahmet de oradaki hmm. etkinliği takip edin saygıdeğer evet, dinleyen. grupa grupla katılma Çünkü isteği yandırabilirsiniz. Öğleden yandırabilirsin. sonra birazcık e, geniş bir tanımlama. O nedenle oradan detayları takip edersiniz efendim. Aynen öyle. Peki bir sonraki soruyu ben parkurlarla ilgili getirmiştim. Yani Türkiye'de e, biraz önce dediler ya hani vadiler arasında da kuruluyor. Özellikle yurt dışında diye. E, benim gördüğüm daha urban olarak da çalışılabiliyor. Böyle gökdelenler arasında e, efendim mesela Koça koca koca direktör arasında vesaire gibi. Hani bu siz ne tip parkurlarda çalışıyorsunuz Türkiye'de? Hangi şehirlerde? Nasıl parkurlarda? Biz özellikle yüksek parkurlardan bahsedecek olursak aynı yani. Tabii yüksek parkurlardan ee, bahsedeceğiz. Biz şimdiye kadar hep doğal ortamlarda yaptık. Açıkçası hem bizim için de güzel bir ortam doğada olmayı hepimiz seviyoruz. Aynen. Hem de bize karışan bir Görevli bina yok, sahibi, şey yok. emniyet <gülüyor> Doğru. belediye gibi şeyler olmadığından dolayı daha rahat ediyoruz. Açıkçası biz bir takım e, girişimlerde bulunduk. Bu internette falan videolarını görmüş olduğunuz binalar arasında yüksekte yürüyen e, o çılgın insanlardan evet. birisi olmayı istedik. Benim aklıma İstanbul'da geliyor evet, yani geliyor. O kadar fazla ikiz kuleler, gökdelenler, o kadar güzel yerler var ki hani e, tamam doğada olmayı seviyoruz ama bu e, muhteşem bir görüntü de oluyor aynı zamanda. Bu şehirde, Müthiş. şehir e, gelip planda olduğu zaman. Evet. Bu da güzel bir görüntü. Çok oluyor. urban bir durum oluyor işte o kadar. Ee, Ama çok fazla prosedürü varmış. Biz bunu bilmiyorduk. Hani dediler ki siz bunu yapsanız trafik felç olur. Buna kesinlikle izin vermezler. Bir düşündük. Yani aslında doğru. Evet. Ama zaten e, bir yolu felç olmalı. Yani zaten felç de evet. Ee, bir yolu olmalı. Yani çok istiyoruz. Buradan e, bir elimizden de tutan birisi. <gülüyor> Gerçekten böyle planlarımız var. Ee, iki böyle falan gibi bir yapı üzerinde yapma şansımız evet. olur çok eğer de bir i̇mkanlı resim olursa. aslında. Bence de Çok imkanlı. güzel bir fotoğraf gerçekten. Yurt dışında yapılıyor da bizde niye yapılmıyor? Yani gerçekten... <gülüyor> e, <ben gülüyor> Neden acaba? Bunu... Acaba? Desteklenmesini gerçekten istiyorum. Yani insanların baktığı zaman bu ne böyle bunlar ip üstünde yürüyor. Yani olayın başka detayları da var aslında e, meditasyon gibi. Yani sporla alakalı fiziksel bir güç de gerektiren bir spor. Yani her anlamda aslında baktığımız zaman değerli bir şey. Kesinlikle. Ve bunun gerçekten insanların da farkına varması gerektiğini düşünüyorum. Ya peki şeye, şeye açıklar mısınız? Ee, hani yapmak istiyoruz dediniz. Ya atıyorum İstanbul'da ikiz ne var? İş kuleleri diyelim. İş Doğru kuleleri mu? var. Alışveriş merkezinin rezidansı ee... falan. Benim o -o. şirketim aslında ikiz kuleli. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> yani çalıştığım şirket. Buradan onlara sezleniyorum. <gülüyor> camdan çıkıp slackline <gülüyor> yapmak yani istiyorum. Yani peki, peki arkadaşlar slackline diyorduk. Yarın Yoğurtçu Parkı'nda yerden 40-50 santim, 30 santim yükseklik. Evet. Geleceğiz bunu yapacağız. Şu anda highline dediniz. Yüksek at ve İki bina arasında kentte, İşin boyutu değişti e, İşin boyutu sanki değişti gibi değil mi yani. Şöyle bir örnek vermek gerekirse Herkesin bildiği bir bina Dımarmara mesela Taksim Hı. meydanındaki 80 metre ee, örneğin e, siz o yeni gökdelenler çok daha uzun. Yani, yani mezunun ya aslında ta... yükseklikle bir alakası yok. Peki Bizim ben için... onu soracaktım. Bize benim gibi e, bu olayla hiçbir alakası olmayan bir cahile böyle bir talep yönlendirdiniz. Ben bina yöneticisiyim ve tanıtımını yapmak istiyorum. Yeni AVM var ikiz ve bütün herkesin ilgisini çekmek istiyorum. İlk soracağım soru güvenli mi olacaktır değil mi? Bakın 50 santim 30 santim için bu soruyu size radyo geografikada sormadık. Peki Hı -hı. 100 metrede yürüyorsunuz. Evet. Ee, yani bu güvenli mi ilk karşılaşacağınız şey madem öyle bize güvenli olduğunu anlatıverin. Şimdi Highline'ın Slackline'den farkı öncelikle e, Slackline'da tek bir hattımız var fakat Highline'de bir backup olarak bir e, olur ha pozisyonun Hı -hı. için bir e, dağcılık gibi kullanıyoruz. Yani birbirinden bağımsız aslında iki tane hat kuruluyor. Highline'da backup yani hattı dediğimiz. Yani üzerinde yürü, yürüdüğünüz hatta bağlı. Bağlı evet. değil mi? Evet. Ba evet. Gözükmüyor Fotoğraflarda gözükmüyor çünkü. Yani, yani şöyle e, fotoğrafta da tek bir hat gibi görünüyor. Evet. Fakat aslında e, bağlantı noktaları da dahil olmak üzere birbirinden bağımsız iki tane hat var orada. Öyle mi? Biz üzerinde yürüdüğümüz hattı e, alttaki backup hattına e, bir bant yardımıyla bir buçuk iki metre aralıklarla bağlıyoruz ki bunlar tek bir hatmış gibi hareket etsin diye. E, fakat üstteki üst, esas üstünde yürüdüğümüz perdona olur da bir şey olursa veya bağlantı noktalarında bir sıkıntı olursa altta ikinci bir hmm. emniyet noktası daha var yani e, ip koptu düştük gibi bir durum yok o yüzden ki, güvenli e, ki gördüğüm kadarıyla verdiğiniz değerler mesela ne dedin 80 kilo evet, yani, abi, bu 80 kilo malzeme, nitonu biraz daha bir anlaşılır bir şekilde ifade edersen yani e, 8 ton falan 8 gibi ton. diyebiliriz e, yani esas 8 ton çekme gibi bir durumu olan bir şeyin üstünde yürüyorsun sen. Evet yani bu muadil malzeme orijinal malzeme falan dedik ya hani e, orada şöyle bir şey söz konusu bu Slackline için üretilen malzemeler artık e, malzemenin fiziksel yapısından yani e, özellikten işte genişliği 2,5 santim mesela bu highland'da yaptığımız şeylerin e, bu genişliğinden ödün vermeden çekerini arttırmaya çalıştıkları için farklı. Mesela bu ölçülerde bir winch perlonu bulmamız mümkün değil. Dolayısıyla e, amaca özel yapılan şeyler. Bunların da işte e, o oh dayanım noktaları artık kopma noktaları artık giderek artıyor kullanılan malzemeye göre. Biz zaten giderek biz de şöyle bir ya bu arada aklıma gelmişken şöyle bir trend de var. Giderek hattaki e, gerilimi de azaltma trendi söz konusu dünyada. Yani giderek daha gevşek daha gevşek hatlarda yürüme trendi söz konusu. Bu şey mi yani üzerinde hani bu tabirimi doğru bulmuyorsanız hemen düzeltin lütfen. Hı -hı. Yani üzerinde biraz daha akrobatik hareketler daha özgürce davranabilmek için mi böyle bir şey yapıyorlar? Ya, akrobatik hareketlerden ziyade evet. biraz daha zor aslında yani farklı bir e, hareketi var. Farklı bir salınımı var. Dolayısıyla çok kontrol ediliyor galiba. Yani evet. yapan kişi ipi daha çok daha çok çok kontrol teslim diyebilirim aslında. Yani ipe teslim olmanız gerekiyor. Çünkü iple beraber hareket etmezseniz ip sizi atıyor. Direkt böyle üstünden atıyor. <gülüyor> Dolayısıyla daha böyle bir e, işin farklı bir boyutu olduğundan dolayı yeni bir branş daha çıktı artık. Hani böyle sag line falan diyorlar. Böyle aşırı gevşek. Hmm. Bel vermiş. Böyle kendiliğinden böyle düz durmaya bıraktığın zaman bile aşağı doğru hmm. eğimli hatlarda falan yürümeye çalışıyor insanlar. Ya peki bunu şöyle nasıl bağdaştırıyorsunuz? Cem hocam bir soru için daha vaktim var mı? Pek yok aslında yok, bir an önce. Yok o zaman evet. ben sustum. Bir musikiden sonra. Ya evet, bir musiki arası vereceğiz. 1925 16 Eylül'ünde bir pamuk tarlasının yerleşkesinde doğan ve ileride de elektrik gitarın en büyük dehalarından bir tanesi olarak görülecek. 21. asıra bu müziği taşıyacak, Chicago Blues'u taşıyacak ve isme geçen kaybettik. Tek boyutundan bir gitarcı olmasından, bir şarkı yazar olmasından çok daha geniş bir boyutu var. Kendisiyle ilgili BBC'nin 1972 senesinde yapmış olduğu bir 25 dakikalık röportaj var. Mutlaka mutlaka mutlaka izlenmesini ee, tavsiye ediyorum. O zamandan e, modern müziğe bakışını, e, bu müziğin nereden gelip nereye gidebileceğini 1972 senesinde öngörmüş B.B. King ve e... O ustada BB King in London albümünün kayıtlarını e, canlı olarak izleyebiliyorsunuz çekmişler. Ve hiç editing yok, hiç montaj yok. Canlı ustada nasıl kayıt yapılıyor? Müthiş bir belgesel. Baba e, çalıyor yani. İnanılmaz o bir performans. Yani tüyleriniz diken diken oluyor. Ve hani ben açıkçası izlerken iki damla gözyaşıma ha hakim olamadım. Çünkü çok acayip hakikaten. E, çok ilginç yani hala orada o notaları yaşıyor olması. Bir şekilde kalmış olması. E, böyle bir dehayı kaybetti dünya müzik endüstrisi. Bir king'den bahsediyoruz e, King ile ilgili bir başka dökümanda made ten days on the road isimli bir belgesel var. O belgeselde e, genç blues sanatçıları sırtlarında gitarları bu bluesun en büyük tatlarını anmak üzere e, güney eyaletlerinde dolaşıyorlar sırtlarında gitarları ve onların lokasyonlarında çalıyorlar hiç hayatınızda duymadınız ama olağanüstü yetenekleri bulup tam onların köylerinde ve kasabalarında çalıyorlar. B.B. King'le denk geliyorlar. B.B. King'in e, kasabası. Zaten şurada da önümde var. Itab Bena isimli bir kasabada. Mississippi'nin öyle bir kasabasında doğmuş. Tam Itabena'ya gidiyor bu genç müzisyenler. E, B.B. King'in de her yıl 10 gün orada vakit geçirdiğini öğreniyorlar. Tam da denk geliyorlar. Tamamen şans. Bir, koskoca B.B. King diyorsunuz hani stadyumlarda müzik yapan. E, binlerce yüz binlerce insanın müzik yapabilen bir adam. Her senenin 10 günü doğduğu kasabaya ayırıyor. E, ve orada beraber... E, open stage dedikleri aç, açık sahnede isteyen gitarcı gitarını alıp BB King'le beraber sahneye çıkıyor. Böyle de e, şey bir adam nasıl diyeyim? Açık bir fikirli ve yani bizim Erkan Oğur gibi bir adam aslında bakacak hı hı. olursak. E, öyle bir büyük bir değer kaybı oldu dünya müzik endüstrisinden. E, hani ışıklar içinde kalsın diyeceğim ve kendim yazmıştım. Her biri çaldığı notası, her biri bastığı akoru için de teşekkür ediyorum. Çocukluğumun en büyük idol, idollerinden biridir çünkü. Şimdi dinleyeceğiz bir başka merhum gitarcıyla beraber çaldıkları. Gary Moore beraber çaldıkları bir parça Sin Say You Baby seçtik. Her ikisini buradan almış olalım o zaman. Since I met you, baby You've made a new man of me Since I met you, baby I'm happy as a man could be Yes, I am I used to think that I was better than the rest Ain't no doubt about it I was no second best Didn't seem to matter what was right or what was wrong I did some crazy things before you came along Since I met you, baby you, baby. ...geografik adasınız saygıdeğer yani. ...bağrı yanık bir Mississippi delikanlısından... ...gönderdi size... Ee, ...BB King'i anmak için Cem Sarıoğlu... ...since I met you baby... ...yani ne diyelim... Sana rastladığımdan Anladım. beri bebeğim diyebiliriz <gülüyor> dinledik efendim 15.00 radyo geografikada gezegen ajandası saatidir biliyorsunuz ki şu anda 15.00 gezegen ajandası 7 dakika gecikmeyle karşınızda efendim haber editörümüze bırakıyoruz şu anda sözü buyurun neler var gezegende neler oluyor? Bugün sizleri kutuplara götüreceğim kuzey kutubu da geçen haftalarda zaten bahsetmiştik ama tekrardan bahsedilecek bir gelişme söz konusu oldu. Ee, Ortalık şimdi, yıkılacak diyorlar ya Orada baya bir protestolar evet, falan evet, ismi lazım yani. değil Müzikşe bir bileyim. petrol şirketi İnat ediyorlar ee, değil mi abi e, Bu sefer de Seattle'da Kurulmaya çalışıyorlar e, Oraya bir böyle bir Temel merkez olacak Bir yer kurmaya çalışıyorlar e, e, ve, Cem tam da yerinde kurmuşlar abi. Seattle'da böyle mevzulara e, sert Kesinlikle hiç olmayacak ser evet, olmuş yani. Sert çıkan gençlerin olduğu Ama, bir yerdir Ama yani. belediye desteklemiş yani Belediye limanı böyle bir Fark etmez iteklemiş falan. Hadi hadi açın artık şu işi falan demişler. Belediye başkanı ve işte bir takım üyeleri. Ama doğrudan protestolara katılacak meclis üyeleri de var. Var diyecektim şimdi. <gülüyor> hani kimse pek o işi takmaz yani hakikaten Seattle dediğin zaman çünkü. De geçenlerde Koskoca çok... müzik endüstrisini kökünden değiştirdiler 90'den. Böyle onlarca eylem düzenleniyor. <gülüyor> Mesela en çarpıcılarından bir tanesi bu bu kuyulara şey yapmışlar, yapmışlar dev bir kule yerleştirmişler <gülüyor> 6 metrelik ki girilemesin içine diye baz istasyonu gibi istasyon yerleştirilmiş böyle onun haricinde kayıklarla orada yerliler var belki bilirsiniz neydi isimleri dur bakayım Duvanishi miydi? Duvaniş kabilesi. Benim bu bildiğim Seattle ın Seattle ın yerlisi, kabilesidir. <gülüyor> i̇şte bunlar Duvaniş kabilesi efendim. E Duvaniş kabilesinden üyelerle beraber kayıklarla falan böyle çıkıp ee, karşıları da geçmişler e, bu petrol şirketinin. E güzel. O, o zaman sana Seattle'dan sesler yardımcı olsun haberleri sunarken. Evet Bak, buyursunlar. Fonda duyduğun gibi Alison Chains geliyor. Devam etsen. Devam Sana mi? Seattle'dan sesler yardımcı olsun. Ben bir takım... E, Kaynaklardan derledim bir şeyler burada democracynow.org bu konularla ilgileniyor Seattletimes.com ve aynı zamanda da The Guardian'dan aldığım haberlerim var. Seattle Times bununla ilgili şey yazmış. Hoş gelmedin partisi <gülüyor> veriyorlar. Çok güzel, çok güzel. Onun haricinde işte bu açtıkları pankartlarda falan şey yazıyor. Kuzey Kutlunda sondaj eşittir iklim değişikliği. Hı hı. Ondan sonracığıma ya bunun Bunların temel kaygılarını tekrardan hatırlatacak olursak yani kutuplarda herhangi bir sondaj çalışmasının yapılması demek şu anda e, kutuplardaki ekosistemin tamamen darmadığın olacak olmasının haricinde. Ki zaten iklim, çok ince bir çizgi üzerinde şu anda adeta evet. bir slackline üzerinde yani oradaki ekosistem <gülüyor> çok güncel espri. Slack line'dan <gülüyor> bile ince herhalde. E, bu ekosisteme vereceği zarar haricinde iklim değişikliği ile ilgili çok büyük bir Handicap söz konusu. E, e, etkisi olacak Aha. yani. Yeah, right. Evet Kaan Bey buyurunuz. Ee, hocam şöyle bir şey ekleyebilir miyim? Sizin araştırmanızın yanında çok ufak bir bilgi tabii ama şöyle bir kaygı var. Hani neden uğraşılıyor Kuzey Kutbu'yla bu kadar? arasınlar işte diyen birileri olabilir. Ya aslında şöyle bir problem var ki bu arama izni alan bu şirketin zaten e, bu arada kaza dosyası oldukça kabarık. E yani zaten daha önceden küresel problemlere yol açmış çok büyük bir kaza kazayı. Aynen. Dünyanın en büyük petrol kazasına yol açmış olan firma. attılar ve milyon e, dolarlar e, kademesinde Milyar harcamalar dolarda. yapıldı. Şimdi e, <gülüyor> hani bir takım şeylerin parayla halledilebileceğini düşünen zihniyetler için zaten söyleyebilecek hiçbir şeyimiz yok. Evet. Lakin şu anda petrol arama izni çıkarılan Kuzey Kutbu bölgesinde ufak bir kazaya yani daha önce karşılaşıldığının onda bir, onda, bir öyle. kazaya bile müdahale etme süresi ve mesafesi o kadar uzak ki. Bir kere ve e, iklim olarak çok evet. imkansız bir durum yani. Hani o, o kazanın yol açacağı şey boyutlarını kat ve kat attıran bir şey bu. O nedenle çok hassas kuzey, ve evet. tüm dünyada çevreciler karşı çıkıyorlar diyerek parantezimi kat atayım. Aynen şöyle bir şey olur. Beyaz kutuplar siyah kutup haline gelir. Çok net yani. Bu şey yok. Kaçarı yok. Bana. Ve bu sadece kutuplarla ilgili bir şey değil. Şimdi kutuplar biliyorsunuz ki güney ve kuzey kutbu doğrudan küresel ısınmayı engelleyen ışığı yansıtan hı hı. ve o sere etkisini Dünyanın aynısı azaltan. işte. Aynı etkisini evet. gören bölümü. Ve şu anda baya baya inceliyor haldeler. Eğer bu bu derece izin verilirse ki geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programlarda bahsetmiştik, bu Alaska'da, iç Alaska bölgesinde yayınlanan bir raporda Hı -hı. şey denmişti. %75 e, kaza riski, petrol tuzununun yaşanma riski, çok yüksek Çok bir risk yüksek yani. Bir risk. Yani normalde herhangi bir iş %75 e, hata payı olduğu öngörüle girilmez normalde. Evet. Zaten. Ve e, Greenpeace'in verilerine yani. göre de oradan çıkarılacak <gülüyor> petrol sadece dünya petrol ihtiyacının üç yıllık e, giderini karşılayacak. Hı -hı. Hı -hı. Dolayısıyla değecek bir şey değil çok yani. Çok net bir şekilde birisi oradan rant elde edecek işte. Evet. O çok bariz bir şekilde onu bağlamaya çalışıyor. Aa, işte. Dünyamızı sevelim, kutupların Hı. farkında olalım. Dünyamızı sevelim, fosil yakıtları da oldukları yerde bırakalım. Bence de diyen, artık en azından. Bizim dışımızda bunu diyen binlerce insan şu anda Seattle'da e, Obama hükümetinin izin verdiği bu e, petrol arama e, iznine karşı büyük bir, e, büyük bir de küresel düzlemde de ele alınacak bir protestoyu başlatmış durumdalar. Bunlarla ilgili haberleri takip etmek için www.democracynow.org adresini kullanabilirsiniz. Evet şimdi benim e, dün akşam e, yattığım yerde okuduğum güzel ve hoşuma giden ve akımları alır siz ikinize getiren bir e, haberden bahsedeceğim. Hollanda'da gerçekleşmiş deneme sürecinde olan bir haber. E, güneş toplayan bisiklet yolu. Kaan. <gülüyor> o haberi paylaşmadık mı biz zaten? Paylaştınız mı? Ben dün ben, Ahsaroğlu. Ahsaroğlu ah işte. Evet ben yeni gördüm. Ben henüz yeni gördüm. O zaman tekrar etmiş oldum. İlk 7 metresi şu anda e, konmuş olduğu mahallenin. Belki yeni başka bir proje dahadır bu. Ye, Bilmiyorum yani ben sizin yaptığınız şey yaptığı sırada ama. burada yoktum tabii ki. Çünkü hani turnede dediğim gibi dinleme şansım da olmadı. E, ama benim gerçekten çok ilgilendiğim hoşuma giden bir haber. 7 metrelik bir yol yapıyorlar biliyor musunuz siz mevzuyu? Evet. Ha, herkes biliyor arkadaş ben de çok kolay bir <gülüyor> <gülüyor> anlatıyorum. Vay arkadaş ya. Kanka Onun ben... geri dönüşüyle ilgili bir rapor hazırlandı diyor. Kanka ben seni, ben seni dinliyorum şu anda. Sen kan, bana... teşekkür evet. ederim. Bir benim çıktı ya çok sağ ee, Hani buradan bilmeyen varsa ben tekrar hatırlatmış olayım madem öyle. Ee, bilindik haberleri tekrarlıyor gibi olmayalım ama. Ee, Türkiye'de de çok uygun olduğunu düşündüğüm bir haber. Özellikle Caddebostan'da. Ee, bir bisiklet yolunun güneş toplayacak şekilde. Güneş nesi deniyor Kanona? Panel. Güneş P paneli. Evet güneş panelinden bir bisiklet yolu yapıyorlar. Ee, ve yaptıkları bisiklet yolu topladığı güneşi beklenenden çok daha e, ciddi bir şekilde elektriğe çevirmeyi başarıyor. Evet. Şu anda benim e, paylaştığım habere göre şey küçük bir hane halkının yıllık elektrik Aynen ihtiyacını öyle. karşılayacak koydukları, kadar koydukları evet, evet yerin e, o civardaki o mahalle diyelim yani küçük bir mahallenin bir yıllık elektriğini karşılayabilecek evet. ve aynı zamanda orada bisikletler de seyredebiliyor. Ama 7 değil de galiba 70 metre. Benim hatırladığım öyleydi. 70 metre. Ben paylaştığım haberin yalancısıyım. Tamam, o Radyo hali, coğrafikada doğru. var efendim Facebook sayfamızda. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Oradan görebilirsiniz. Valla e, arkadaşlar güneş güzel. E, bisiklet zaten güzel. Aynen. Mevsimi de geldi. Evet. Yani umarım böyle bir şeyi görürüz. İnşallah. Öyle. Gerçekten yakışırız tamamlı Cadde Bostan özellikle. Sen de bize şöyle gök bir şeyler gönder istersen. Malem mal öyle. Ha, bak, or sayısı. bak orada duruyor. Bak orada. Tabii ki de. Bu evet. çok evet benim de sevdiğim bir albümden gelecek. Şimdi Rainbow I Surrender diyeceğiz. Ee, bitirdik mi bu arada haberlerimizi? Bitirdik ben? herhalde. Seattle'a gittik. Kuzey Kutubu'na gittik. gittik. Kuzey kutbuna gittik. Bir de ben geçen hafta yedi Kule Ondan tamam. da bahsedebilirim şarkı dönüşünde. Tamam şarkı dönüşü yapalım. Sonra Slackline'a da döneceğiz tabii. Konuklarımızı daha fazla bekletmeyeceğiz. Daha 45 dakika sizlerle beraberiz. Şimdi Rainbow I Surrender diyeceğiz. Sonrasında buradayız. Aç kapa, aç kapa aç kapa. aç kapa kapa aç artemam aç kapa kapa aç kapa aç aç kapa kapa aç reklam hepsi burada.com'da 9 36 kilogram arasındakilere uygun yatış pozisyonlu oto koltuğu çocuğunuzun rahatı ve güvenliği için sadece 299 lira. Hepsi burada. Nokta, Kamil, hmm. pazar temizliği yaparken televizyona çarptı. Ne? Devrildi. Ne? Ekranı kırıldı. Ne? Senin maç bu akşam mıydı? Of! Kredi almak için pazar beklemeye son. İNEG Taze Kredi sadece Migros'ta. İster hafta içi, ister hafta sonu. İNEG Taze Kredi hizmet noktalı Migros'lara gelin. İhtiyaç duyduğunuz anda krediyi hemen kullanın. Eski Köye Yeni Adet, İNEG'den. İNEG Eski Köye Yeni Adet Eğlencenin tadına var. Mentos ye, ferah kal. Gold'dan teknolojide tam gaz kampanya. 20 Mayıs'a kadar Gold'dan yapacağınız 1000 lira üzeri tüm notebook alışverişlerinizde petrol ofisinden 100 liralık yakıt hediye. Ayrıntılı bilgi Gold.com.tr ve Petrolofisi.com.tr'de. Dünyanın yeni harikaları Türkiye'nin beklediği otomobil fuarı İstanbul Otoşov 2015 22-31 Mayıs günlerinde TÜYAP Fuar Merkezi'nde Limon ferahlığı ile tazelik ve canlılık Boğaziçi Limon Kolonyası Reklamlar Bitti Burası Radyo Geografika Saygıdeğer değer dinleyen gezegen ajandasına ufacık bir mola vermiştik. Editörümüz e, Kuzey Kutupu Seattle, başka başka bir yerlere bizleri götürdü. Ondan sonra 7 Kule'ye götüreceğini söylemişti. Neler oluyordu 7 Kule Bostanlarında? 7 Kule Bostanlarında geçtiğimiz hafta sonu bir marul bayramı yapıldı. Bundan ben bahsetmiştim size daha evvel hatta sayfada da paylaşmıştım. Belki gidenler olmuştur ama orada karşılaştık mı bilmiyorum. Ben oradaydım. İstanbul'un Marul Bayramı diye bir şey varmış vakti zamanında. Hiç haberiniz var mıydı böyle bir şeyden? Ya. Marul Bayramı? Evet Marul Hiç Bayramı. kule Marulu'yla meşhur biliyorsunuz. Ama şu anda artık e, o eski Yedikule marullarını e, tadamıyoruz, Ar göremiyoruz. Arıyoruz ama bulamıyoruz diyorsun. E, yani şimdi şöyle bir durum var. Yedikule'de e, 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirasına e, Dünya Kültür Mirası Hı -hı. listesine katılmış bir bölge var. E, bostanlar da buna dahil. Ama Dünya Kültür Mirası dendiğinde insanlar sadece bundan şehir duvarlarını, evet. sur duvarlarını anladıkları için <gülüyor> bostanlar <gülüyor> altın, mahtarılmış. Altın, altınlar falan ne bileyim Osman ben onları anlıyorum Osmanlı hazinesini falan anlıyorum ben. Halbuki hani toprak para, da halbuki kültüre giriyor. Mesela. <gülüyor> halbuki toprak da kültüre giriyor. E, Bunu de. anlatmaya çalışıyorlar belediyeye <gülüyor> şu anda. Birazcık. İşleri zor bence. <gülüyor> Bayağı anlatılmış vaziyette. Mi? Çünkü e, Mimarlar Odası, Ziraat Odası vesaire gibi bir sürü bir sürü meslek alanlarından insanlar işin içine girdiler. Bu işi başlatan da Harvard'da tarih okuyan Alexander Chopov isimli bir arkadaşımız. Türk olmaması. Gerginç bir durummuş. şey bu Osmanlı'da ziraat tekniklerini çalışırken 7 Kule Bostanlarına denk geliyor kendisi Hı -hı. ve 7 Kule Bostanlarında çok enteresan tekniklerin kullanıldığını öğreniyor ve e, bostanlar şu anda e, bitmek üzere olduğu için artık sur içinde neredeyse hiç bostan kalmadı. Hı -hı. E, ya diyor hani durdurmamız lazım bunu çünkü eğer bu bostanlar e, tamamen yok edilirse bu teknikle ilgili hiçbir fikrimiz kalmayacak ileride. Hı -hı. Hani Osmanlı'da böyle bir teknik vardı e, ve haberimiz yok bundan. Ya yani şöyle bir durum var. Orada su kuyuları var bir evet, sürü. Ee, onun haricinde işte o su kuyularının eğimleriyle vesaire... ...bostanın kendi kendini beslemesini, sulamasını wow. sağlayan... ...bir sistem kurulmuş vaziyette. Ama bizim bundan hiçbir şekilde haberimiz yok. Vay Bunun vay vay. bir kültür mirası olduğundan da haberimiz, haberimiz yok. Haberimiz evet. Ama şu anda işte olmaya başladı yavaş yavaş. Evet. Güzel. Ama neden şimdi haksızlık ediyorsunuz ki... ...şu anda kulede e, nezih bir site içerisinde... ...elit komşularla Mümkün, beraber evet, oturabildiğiniz... Mümkünmmel. Çok güzel site. siteler var Kır, yani. Bunlar... Kırk katlı. Evet, bunlardan gelip satın alabilirsiniz Al, tabii, ben. Tabii, balkonum... öyle ben de bir yediküler olarak balkonumdan bu nezih komşularla birlikte çok yani çok güzel günler yaşıyorum. Evet. Ne yapacaksınız? Ya, Marulum. Marul istemiyoruz. Şimdi... Göktelerini istiyoruz biz. Ee, Avm'yi istiyorum sıkışlar. ben. Hayır, orada o kadar yüksek yapamıyorsunuz yok, yok. işte bina. Öyle Olmuyor. Mi? Kaç ya? yapabiliyoruz? <gülüyor> yaptılar, yaptılar. Üç katlı mı yaptılar? Öyle bir şeyler. Her neyse. Ben göktelerini istiyorum, ABM istiyorum, marul istemiyorum artık, arkadaş. Artık geçti. Artık geçti marul. Marul niye olmayacak orası? Öyle tekrardan. Tamam. Ya bu yedikule marulları çok enteresan arkadaşlar. Ya ben işte panellere falan katıldım. Böyle eski İstanbullurum bir hanım falan geldi. Bir tutan baharat filminin senaryosunda falan da oh. ıı şey Hı -hı. katkısı olmuş bir insan. Bu eskiden gerçekten yedikule marulunu yemiş bir insan. Bu yedikule marul dediğim şey 30 santimle bir metre arasında değişen devasa bir şey. Ve böyle ya. ipek gibi parlak ipek gibi yaprakları ve içinde ya yani yaprakları sürekli ...sütlü falan diyorlar yani hani... Böyle ...efsane cennetten falan... ...düşmüş gibi bir şey yani ama... ...şu anda yetiştirilmiyor hiçbir şekilde. Yani aslında sen böyle bir hareket yaparak... ...yani sadece o toprağı kaybetmiyorsun... ...nedir çok basit bir bilgi. 1 santimetre... ...küpü 3000 yılda oluşan bir toprağı sen buldozerlerle kazıp temel kazıp anında betonarme binalar haline getirirken sadece o toprağı katletmiyorsun. Bir de üstünüzlük o bölgede yetişen bir ürünü, o ürünün yetiştirilme tarzını, ne? o ürün, kültürünü. Şu anda ay, aylardır, bir yılı geçti işte radyo coğrafikada doğal yöntemlerle şehirde Aynen. bitki yetiştirmekten bahsediyoruz. E, ejdadına ecdadına sahip çıkmaklıkla ilgili çok ciddi iddiaları olan bir dönem de yaşamaktayız Hesaptan, şu anda. Evet. E, ama sen baş ucundaki Yedikule'deki işte, evet, e, e, yani o Osmanlı'ya özgü hatta belki Roma'dan, miras ve Osmanlı aynen. tarafından aynen, geliştirilmiş evet. bir bitki yetiştirme yönteminin üstüne de site kuruyorsun. Aynen. Ya da o da yetmiyor 3. köprü ve da inşa etmeye e, yollara çıkıp bun, bunu da yaparken 8 tane göleti ve birçok da akarsuyu yok etmeye tercih edebiliyorsun. Şu anda Yedikule marullarını kurtarmaya ...baya yaklaşmış Yaklaştık vaziyetteyiz. Baya yaklaşmış vaziyetteyiz. Bununla ilgili işte bu şekilde... ...duyurulara falan Hı -hı. devam ettiğimiz sürece... ...çok şahane şeyler. Gerçekten bizim de yiyebileceğimiz günleri... ...belki görebiliriz. İnşallah. Bak bu yerel yiyeceklerle ilgili... ...ben her gittiğim şehirde... ...özellikle organizatörlere... ...çok şanslıyız bu konuda. Ee, hani sanatçı olarak gittiğimiz için... ...çok sağ olsunlar güzel insanlar. Bir dediğimiz iki olmuyor. Hep oranın... E, ...aynı Yedikule mağrulu gibi... ...mesela Van'ın kahvaltılar sokağı var biliyor musunuz? Gittiniz bana gitmiştiniz Ben o, gitmedim. Gitmedim. Daha. Bak şöyle çok ilginç bir şey var Van Kahvaltılar Sokağı'nda. Mesela yumurta yiyeceksin. Yumurtayı yediğin dükkanın arkasında bahçesi var. Oradaki tavuklardan. O anda geliyor Aa, yumurta. Gerçekten çok, çok, organikmiş. Çok, çok hakikaten çok acayip bir kafa ve yani e, derli toplu yemeğin, hakikaten sağlıklı yemeğin, sağlıklı gıdanın ne olduğunu orada ediyorsunuz evet, değil mi? Evet. evet. Anadolu'nun gittiğin ve bu tip temiz insanların yaptığı yemeklerde fark ediyorsunuz. Çok bambaşka. Yani biz yumurta ...yemişiz Kaan. Ya sen yemişsin... <gülüyor> ...ben İstanbul'da yemişim. Yumurta mısın bir <gülüyor> yemişim? Yani bu. Yani, o açıdan da çok önemli. E, ya Bir de şu Suriçi'nin şöyle bir önemi de var. E, daha fazla uzatmayayım... Konu, ...konuklarımıza biraz ...konuklar gitti bu arada biliyorsun ama... değil mi? Kimse yok. Bakıyorum duvarda karşı karşıya Oldu görüşürüz. görüşürüz hoşçakalın. Adamlar ipi geldi gitti oğlum buradan. <gülüyor> Yoğurtçu Parkı'nda görüşürüz. <gülüyor> Adamlar ipi gelip tın tın tın gittiler ya arkadaşlar İstanbul'un gerçekten hani gıda ihtiyacını karşılayan yer bu şey. Yedikule yani yedik, sadece Yedikule'den değil Yedikule'den Topkapı'ya kadar ve daha da fazlası Vatan Caddesi falan da Hı -hı. eskiden bostanmış. Suriçi'nin ihtiyacını karşılayan meyve ihtiyacını da şu an kağıthanenin has bahçe denen Hı -hı. yeri. Oralardan karşılanıyor. Yani bu tür ihtiyaçları aslında İstanbul kendi kendine yetebilen Kesinlikle. bir şehirmiş eskiden. Evet. Her zaman şeymiş de dışarıdan alınıyormuş. Yani her her zaman nispeten kalabalık ama hı hı. E, bu korunması gereken bir şey olduğunu tekrar söyleyip bırakıyorum. Teşekkür ederiz çok güzel haber. Bu araştırmayı yapan zat-ı muhteremin ismini araştırmaya meraklı dinleyenler için bir defa daha zikreler misiniz acaba? Ee, i̇lk bu işi başlatan işin başının ya başının kimin başının altından çıkmış derseniz Alexander Shopov kendisi Harvard Üniversitesi'nde tarih okuyor. Daha sonra e, bu, şu anda kule e, Bostanları Koruma Girişimi falan diye aratırsanız eğer çok kesinlikle bulabilirsiniz. Peki çok teşekkür ettik. Çok güzel Rica ve ediyorum. önemli de bir haberdi. Ee, sevgili Bilge Ege. Peki geri dönüyoruz Slackline mevzusuna. Gerçi şarkı zamanı da geldi. Valla ama ben bir şarkı çalarsın diye düşünmüştüm. Ne yapalım ee, sevgili konuklarımız bir şarkı mı istersiniz yoksa Slackline muhabbetine devam mı edelim? Şarkının arkasından kesinlikle devam edebiliriz. Peki bence. tamam. O, o zaman... <gülüyor> zaman ben size bir çay koyayım ee, <gülüyor> siz bu şarkıyı dinlerken tamam <gülüyor> Birazdan sizinle saygı değer dinleyen. Yani. Aynen peki bir AC DC klasiği gelsin. Geçen gün e, gittiğim bir kafede çalıyordu. Aa falan diye dinledim tabii ki de. Ve burada da hemen taşımış olalım. Çok sıklıkla çalıyoruz ama bir tane bizden olsun. Highway to Hell ACDC. Sonra buradayız. <gülüyor> Görnen belki de inanmayacaksınız ama e, Rakafemin Sakine ablasının çaylarını içmeye giden konuklar, Radyo Geografika ekibi kim yok galvemim şu anda? Ben tek başıma kaldım. E, o nedenle size All Right Now gönderiyorum bir tane free'den e, şunlar çaylarını içsinler. Hepsini toparlayıp birazdan programa getireceğim. <gülüyor> Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, "Look, what?" Mark 94.5 Hoş geldiniz. Hoş geldin. Buyurun buyurun. Aynen. Free all right now parçasını avas figan duyabileceğiniz Türkiye'deki tek frekans burası. Gururla söyleriz. 94.5 radyo geografika saat 14'te başladık. 16'ya kadar devam. Slackline tayfası bugün bizlerle güzel insanlar, ilginç insanlar, acayip işlerle uğraşan insanlar. Doğum günün kutlu olsun Gizem vardı Çok teşekkür ederim. Pek tatlı, pek bir güzel, pek bir hoş. Evet alkışlar kendisine iyi geldi, geldin, iyi ki Evet. alkışlıyorum. Alkışlı çok güzel. Merhabem konuğumuzun doğum günüymüş. Bakı evet. Parti e... var mı Gizem? Akşam gelebiliyor muyuz? Valla evet. yapalım hemen. Slavon partisi. partisi. Evet. evet. Biz abi bu yarınki yorucu parkını bu akşam doğum günü partisi olarak evet. değiştirmişiz. Hemen Pek bir, bir hoş olurmuş. yaparız. Aynen. Peki hakikaten iyi ki doğmuşsun. İyi ki de bugün Teşekkür doğum gününe rağmen bize buraya vakit ayırdığın için tekrardan. Büyük zekle. Teşekkürler. Peki şimdi sayısal istatistiksel bir takım e, mevzular da var Slackline. ilgili dünya rekorlarından konuşuluyor. Aramızda konuştuk çok ilginç rakamlar var Türkiye rekoru da var ee, bu arada evet, kırılmış kesinlikle. olan onları bize bir hatırlatabilecek misiniz en uzun mesafe Türkiye'de dünyada ne, neler olmuş kim ne kadar yürümüş. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum tişörtlerimizi giydik mükemmel tişörtlerimizi arada. Lizem, arkadaşlar bahsedecek e, zaman geçtikçe daha da bir alıştık ne yalan söyleyeyim hemen dünyaya ve yani Türkiye'de ne aslında neredeyiz onu göstermenin en Lütfen. iyi yolunun. İstatistikler olduğunu düşünüyorum Hı -hı. Türkiye'den ben başlamak istiyorum Nedense Can Şahin'den bahsetmek istiyorum Hı -hı. Kendisi halen rekorunu kırdı 60 metre Ya tutup getireydiniz ya da mı bugün buraya <gülüyor> İşi varmış evet, bugün işi var. Sılamazdık tutuyoruz <gülüyor> abi, Taşardık diye getiremedik ee, Sonrasında kendisi Burada zaten yanımızda Sinan Çelik ee, Bravo London. Sinan Rekorunu no. kıran 130 metreyle Hadi canım gerçek mi? Helal olsun <gülüyor> Ee, ve yurt dışına zaman aslında çok büyük bir ekar e, e göreceğiz yani aralık göreceğiz maalesef ki dünyada e, Highland rekorunu kıran 375 metre ile Alexander şuş, şey şuyadı... şuş. Şuş. evet kendisi Avustralyalı Hı -hı. çok da güzel bir yer Avustura... Avustralyalı, Avustralyalı. Ha, pardon Güzel de bir yerde kırıldı. Çin Seddin'de yanlış mı biliyorum? Evet. Yok Çin Şimdi. Seddin'de yeni yaptılar bir tane yeni ama rekor olacak bir uzunluk değildi. Çin'de yaptılar böyle bir klasik Çin, ee bir bir görüntüsü. <gülüyor> bir Çin görüntüsü vardır aklımızda. Hani böyle sisli dağlar evet, falan evet. filan. Hani orada böyle 375'ti değil mi? Aynen. 375 metre Aynen. uzunluğunda bir ip düşünün böyle yürüyen evet. bir insan falan. Vay vay vay. Ve enteresan bayağı uzun sürmüş kurumaları Hı -hı. falan. Hatta biz e, yani. tanışmıştık kendisiyle görüştük. Böyle e, onu kurması bir hafta sürdü falan alan yürümesi bilmem kaç günün. Bayağı bir ekspedisyon yapmışlar. Yani Müthiş. böyle Everest'te çıkar gibi bütün yükleri sırtlanıp gitmişler. Ya peki Müthiş. ben Gizem böl böler miyim bir soru sorarsam? Mesela şey dedin ya. Bitmiş miydi istatistiksel? Yani, i̇statistiklerle ilgili bir şey sorabilir miyim? Son mi olarak yine long line var. 610 metreyle yine aynı kişi kırıyor. Hmm. Sağ olsun kendisi Rekorları bırakmıyor. Şey, yani yani kendisi kendisi kendi başına hallediyor her şeyi. <Gülüyor> Onu da çölde yaptılar değil mi? Bu 610 metre çölde olan mıydı? Geçen gün yaptılar. Evet. Geçenlerde çölde o kurdular. O da Çin'de. Çin nedense bilmiyorum ucuz mu acaba orada işte. <gülüyor> İpleri taşıtmak için falan bilemedim. Peki, Oraya e, gidiyorlar ama. Şey, arkadaşlar yani dile kolay mesela 500 diyorsunuz, 600 diyorsunuz. E, Türkiye rekoru için 130 130, 130, 130 yani. dediniz. Şimdi ya birden bir hani böyle maalesefle falan anlatılıyor ama benim merak ettiğim bir şey var. Hiç maalesef Bir, bir, durum bir kere abi. bir kere eminim 130 metrelik bir slackline'da yürümek zaten kolay bir şey değildir. Evet. Ve ben şunu merak ediyorum. Hani bunun istatistiği olmayabilir ama zaten yeryüzünde 500 metre iksliklağ yürüyebilen kaç kişi var? Aslına bakarsanız 200 metre üzeri yürüyen Çok maksimum 50 kişi vardı. Ee, o da 300'e kadar. Valla ben de açıkçası aklım yolu bir ben de öyle bir şey tahmin ettim. Yani bu biraz şeye benziyor. Dağcılığa yeni başlayan birine, dağcılıkla ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir aile büyüğü direkt şu soruyu sorar. Mutlaka bu soruyu duymuştur, duymuştur o kişi. Everest'e <Gülüyor> ne zaman çıkacaksın çocuk? <Gülüyor> ya şimdi hani arkasından e da köydeki aktaf falan gelir. Oraya da çıktınız. <Gülüyor> gibi. E <gülüyor> yani hani demek istediğim e, zaten 130 metrelik bir slackline yürümeyi ben herhalde hedeflemiyor olurum, değil mi? Yarın e, sabah Yörücü Parkında başlayacak evet. bir Kaç metre gideceğiz gerektiren... yarın 15-20 metre. 15 i̇ki adım yani. ben. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> adım <gülüyor> i̇ki adım var. Hale şükretliyor kan sana. Ya peki o anlamda biraz şeye geçiş yapalım mı? Ee, yani Sinan hani sen şu anda Türkiye rekoruna çok yakın bir noktadasın. Ee, oldukça uzun bir parkuru yürümüşsün. Ee, İstersem bunun bu mental boyutuna bir adım atalım. yani Sadece teknik Aynen. teknik olduğunu sanmıyorum bu meselenin. Tabii. Neden dünyada bir avuç insan 500 metre yürüyebiliyor sadece? Ya çünkü büyük bir ihtimalle tüm dünyada milyonlarca insan var bu sporu yapan ama sadece 3-5 kişi 500 metre yürümüş. Yani burada herhalde o o gelişme fiziki gelişmeden çok daha öte bir şeyler gerektiriyor yani sanki. Aslına bakarsanız. Bu ufak tefek fiziki kondisyon gerektiren antrenman o 600 metre yürüyen Alex dediğimiz arkadaşın ben biliyorum hani antrenman programında böyle işte ağırlıklarla kollarını sürekli havada tutmak falan gibi omuzlarını güçlendirmek gibi antrenmanları vardı ama hani bunlar işin küçük bir parçası aslında bakarsanız yani işin mental boyutu. Küçeydi, sponsordu vesaire bu Ha tabii işin o ilginç. boyutuna hiç girmiyoruz. Bu arada hani 600 metrelik hat kuruldu diyordu. 600 metrelik kesintisiz ipi <gülüyor> e, elde edebilmek, evet onu e, satın almak, e, bir yerden yani bu, bir yere taşımak, ticari kurmak. olarak bulunabilen bir ürün değil herhalde. 600 ticari olarak bulunuyor. Stok, yani. Stoktan alıyorsun bunu öyle evet. mi? Slack'ten üreten malzeme, üreten e, firmalardan bulabiliyoruz zaten. Biraz, biraz da bu yüzden Slackline e, endüstrisi e, hızlandı. Neden? Çünkü hani, e, kendileri ihtiyaçlarını bildikleri için insanlar kendi ihtiyaçlarına yönelik malzemeyi kendileri üretip Hı -hı. Yani zaten Slackline yapan insanlar ben malzememi yapacağım arkadaş Hı -hı. deyip e, başlamış ve, ve hani geliştirmiş durumda. Bu şekilde ilerledi sektör yani. Bu biraz kaykayı şeyine benziyor. Kan hatırlıyor musun ne yaptığımız? Ya evet. Onlar yani, da kendi kendilerine yapmaya başlıyorlardı. Yani, hiç kimse yapamadığı için. E, evet yani bir şey yoksa ve yapıyorsan yapmak istiyorsan, yapmak istiyorsan yani sen, de, sen yapıyorsun. Biz de direktten döndük. Biz de düşünüyorduk yani böyle bu malzemelerin bazılarını yapmayı falan ama. Aa, bakalım evet. biraz e, Şey girdi işte yok, yok, böyle kapital biraz e, zaman <gülüyor> falan filan ama tekrar bir e, e, geri dönüş yapmayı planlıyoruz yani çünkü gerçekten bir ihtiyaç var. Bu ihtiyaca bir e, cevap verilmesi lazım. Böyle bir <gülüyor> muhakkak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir Hatta açıklamasıyla <gülüyor> e, düşünüyoruz biz de ama bakalım nasıl olur. E, ya peki Sinan e, o zaman senden şunu duyalım mı? E, çıktın o gün o rekoru kırdığın gün. Ne oldu? Sabah kalktım ben bugün rekor kuracağım diye bir yere mi gittin? Yani nasıl oldu o iş? Aslına bakarsın. Ya yaptıkça yapasın mı geldi? Ya nasıl oldu? Yoksa... size çok doğal geliyor. Evet. Ama biz bakın bu taraftaki kişiler biraz dinleyicileri temsil ediyor noktada. Şimdi siz çıkıp yürüyorsunuz ama benim aklıma yüzlerce soru geliyor. Yani Sinan o gün rekor kırmış. Rekor için gitmiş. Ee, ya da rekor için gitmesen bile 50 metre bile yürüyecek olsam. Hani bir slackline'cı o gün nasıl hazırlanıyor? Ne yapıyor? Kahvaltıda ne yiyor? Benim aklıma binbirçi hiç şey geliyor çünkü onları e... benim açıklamam <gülüyor> <Öyle mi? gülüyor> <gülüyor> ya, ya o adım adım e, nasıl çıkıyorsun? Nasıl kat ediyorsun? Yani inan e, her şeyi biz merak ediyoruz ama hani siz yürüdük deyip geçi veriyorsunuz şu anda. Evet, onu bir detay alalım. Önce istersen Gizem sen onu ben açıklayayım dedim. Aa Ben yemek kısmından bahsediyorum. <gülüyor> aslına bakarsanız şimdi rekorla ilgili özel o gün gideceğim rekoru kıracağım diye bir durum alışmamıştı. Ben Fransa'da okurken bundan bir sene önce e, tabii ki oradaki insanların yürüdüğü mesafeler çok daha fazla. 150 metrelik bir hat vardı. E, birkaç deneme sonucunda 130 metresini yürüyebildim. Sonrasında buraya geldiğinde ne? Ya orada sabit duran bir hat mı vardı zaten? Arkadaşlarımız gitmiş kurmuşlardı. Beni de çağırmışlar, davet etmişlerdi. Ben de gittim. Yürüyebildim. Fakat burada e, kurabildiğimiz hat maksimum boyutu 110 metre. 110 metre bir yerimiz var. Halkuzade tehlikeli e, bir yani Geyik bayırında falan mı? Yok, Geyik bayırında da var. Evet, onlarla oh, bakacağız. O highline oh. daha çok Geyik bayırında böyle sanki yukarılarda yapıyoruz. Bu rekoru Hı -hı. kırdığımız hat nerede? Neredeydi? Bu, bu anlattım Fransa'da. Fransa'da. Ha, Fransa'da tamam. Türkiye'de maalesef 110 metreden daha fazla bir hat kurabilecek yer bulamadık. Şöyle bir sıkıntımız da var bizim. Hani e, yurt dışındaki parklarda bakıyoruz öyle bir planlama yapılmış ki geniş geniş böyle ferah ferah. Aynen. Burada parklarımız çok küçük alanlara Yine sıkıştırıldığında. Yine hani Bir diyeyim. de e, belki bilmiyorum böyle e, sayılara mı acaba insanlar odaklanıyor e, planlamadan ziyade. Bulunan her yere bir ağaç dikmek sonra o ağaç bunu daralttı diye onu sökmek. Peyzaj mimari bunu hiç umursamamak falan hangi bir şeylerde olduğu için ülkemizde bu Parkı... tam bir hat buluyoruz. Ortasında bir tane fidancık ama yani belli sökülecek biraz sonra o birkaç sene sonra falan. Problemler oluyor yani. Gezi Parkı projesi aslında olması gerektiği gibi olsaydı eğer Gezi Parkı'ndan Maçka Parkı'na kadar ip kurardık arkadaşlar ama <gülüyor> maalesef ortada oteller var. Yani rekor konusunda <gülüyor> sıkıntımız tamamen mekanla alakalı. Yani, şu an yani 130 öyle. yürüdüm, 150 denedim denedim olmadı diye bir durum söz konusu değil. Üzerinden hatta bir sene geçti. Hala yani İstanbul'da bunu kurabileceğimiz bir mekan yok ne yazık ki. Ve ara içerisindeyiz şu anda. İnşallah. E bir arada... İzmir'e İzmir e gidemiyor muyuz? Oralarda yok mu acaba hiç? İşte zaman, Bak, e, bütçe. Orada şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani 110 metre e, şimdi dinleyen, saygı değer dinleyen belki gözün önüne getiremedi. Tam bir futbol sahasının kaleden kaleye mesafesi. Zaten kurduğumuz alanın daha yanında futbol sahası var. Futbol evet. sahasının <gülüyor> yanına kuruyoruz Daha bile <gülüyor> Hatta ee, daha bile fazlası. Şimdi evet. Aktalay İzci Evi olması lazım ismi hatırlamıyorsam. Bu Altunizade taraflarında yine. Orada Ucu bir e, evet. E, orada bir futbol sahasının yanında iki ağaç bulabildik. Düz bir zemin. Orada 110 metre kurabildik şimdiye Aslında kadar. Aslında bir futbol sahası iki kalesi arasında mesela kurulamaz. Peki mı? hocam ben asıl zırca cahil soruyu soracağım. 110 şimdi. metre. Ee, biz Olabilir. yeterli gerginliği verirsek o kaleler yerde bir, yani. bir olur değil mi? Evet. Çok zırh cahil bir soru soracağım. İpin üstünde gidip gelsek ne oluyor? Olmuyor öyle? Gidip gelmek yani belki <gülüyor> şöyle. Ya şunu da bahsedeyim ipin e, uzunluklardan bahsediyoruz falan. İşin bir de ağırlık boyutu falan da var böyle rekorlarda. E, gidip gelmek belki yürünen mesafe açısından daha fazla olacak. Fakat şöyle bir şey söz konusu. Hat ne kadar uzadıkça iki nokta arasındaki mesafe ne kadar Hı -hı. uzadıkça birbirinden e, hattın e, reaksiyonu, reaksiyonu farklı Hı -hı. oluyor. Yani bizim gönderdiğimiz bir titreşim e, kaç saniye sonra Çok diğer hoca evet. ulaşıyor ve geri geri Hı -hı. o osilasyon, şey o hareket gibi aslında. Evet. Evet. yani dolayısıyla e, hat uzunluğu ve hatın ağırlığı ağırlık da şundan dolayı o hattı kontrol edebilmemiz lazım. Hı -hı. Yani bir titreşim olduğu takdirde onu e, durdurabil veya ona ayak uydurabilmemiz gerekiyor Hı -hı. zamanla. Dolayısıyla bu kurulan iplerin işte polyester olması, dyneema olması, Hı -hı. ipin metresinin kaç gramı olması falan bunlar da işin içine giriyor. Bazen insanlar dünya rekoru kırıyor ama diyor ki bu dyneema işte kimisi diyor ben polyester iple kurdum. Bunlar hep ip Hı -hı. çeşitleri. Çeşitler daha de. ağır ama daha kısa ama daha zor falan gibi Hı -hı. şeyler de olabiliyor. Böyle durumlar söz konusu. Ya peki bu kadar hani eşitlikçi olduğundan ve siz aslında ruhsal yolculuklara çıkardığından bahsettiğimiz bir sporun içinde bile Gene böyle anladığım kadarıyla bir hüz, evet, yani hep ben e, aman efendim ben zorunu yaptım falan böyle bir durum hissediliyor yani sanki ufaktan öyle bir şey var ama insanlar genelde birbirleriyle çok e, tanıdık oldukları için bir tatlı bir rekabet diyelim bunu gelişime yol açan tatlı rekabet diyebiliriz aslında hani ben daha iyi yürüdüm sen yürüyemedim falan durumu söz konusu değil, değil çok evet. şükür umarım da olmaz ilerleyen yıllarda hani bu Slayclan Highland Camii çok küçük bir camiye ve birbiriyle gerçekten arkadaş bir camiye sürekli buluşuyoruz Hı -hı. Ee, uluslararası ...festivaller oluyor. Ve Türkiye'de de üçüncüsünü düzenlediğimiz... E, ...bir festivalimiz var... ...Geyik Bayırı'nda. Turkish Highland Carnival, High Carnival. Carnival. Karnaval e, e, durumu da şundan dolayı... ...çok güzel bir iklimimiz olduğu için... E, o, yıl, o mevsimde Avrupa'da bir şey olmuyor. Dolayısıyla Aha. Avrupa'daki insanlar buraya geliyor. Kış mevsiminde Şubat, Mart Şubat'ta aylarında. Evet. evet. Ee, Yaklaşık 300. Benim de doğum günüm o sıradaymış. Evet, evet, <gülüyor> evet, aynen. Aynen. Bir dahaki festivalde <gülüyor> aynen, doğum, doğum gününüzde bekliyoruz aynen. oraya o zaman. <gülüyor> çok güzel. Yani orada çok... E, arkadaşça bir atmosfer oluyor. Herkes yani bu dünya rekoru kıran insanlarla daha ilk defa bu Highline üzerine çıkacak insan oturup beraber akşam yemeğini yerken muhabbet edebiliyor. Dolayısıyla bu küçük e, grubun avantajları da bunlar. Çok güzel. Peki kalabalık oldu mu? Yani katılımcı beklediğiniz gibi oldu ee, mu? Yani 400-500 arasında çok e, güzel. bir katılım oldu. Harika. Yani çok böyle tane tane sayma şansımız yok, yok, olmadı. Tabii. Fakat e, imza yani bir kağıt imzalatıyorduk gel, gelyenlere ha, bilet dair. bilet değil mi giriş? Biletli değil giriş? Biz, yani bu şöyle oradaki tırmanış rotalarının üzerindeki vadilerde hı hı. biz hatlarımızı kurduk 15 tane hat kuruldu Hani bunlar 100 metreden 20 metreye kadar değişen uzunlukları hatlar yani başlangıç için gelenler de mutluluğun ayrıldılar uzun hatlar yürüyenler de mutluluğun üstü ayrıldılar seneye yine dördüncüsünü İnşallah. yapmayı umuyoruz Arkadaşlar saate bakan var mı? Oo ya. Hocam koş koş bir tane şey şey yap bize bir tane ne çaldı? Peki şimdi mesafelerden bahsediyoruz? Hani en uzunu en yüksekliği vesaire gibi şeylerden konuştuk. Tabii ki de değil mi tam şarkıyı gediğine oturtma uzmanlığımız bu programda. Gitti gide Buyurun hocam. Su üstüne çıkmaya başladık. Ama şey kadar iyi değiliz. Yani canlı yayın numarası çok iyi yapıyoruz. Onu da iyi yapıyoruz. Onu Peki. da çok iyi yapıyoruz. Hani fena değil. Peki şimdi mesafelerden bahsetmişken The Distance dinleyeceğiz Cake'ten. Tabii ki de sonra buradayız. Reluctantly crash at the starting line Engines pumping and thumping in time The green light flashes, the flags go up Churning and burning, they yearn for the cup They deftly maneuver and muscle for rank fuel burning fast on an empty tank Reckless and wild, they pour through the turns Their prowess is potent and secretly stern As they speed through the finish, the flags go down The fans get up and they get out of town The arena is empty except for one man Still driving and striving as fast as he can The sun has gone down and the moon has come up And long ago somebody left with the cup But he's driving and striving and hugging the turns And thinking of someone for whom he still burns He's going for speed. flashboats no line He's haunted by something he cannot define bowel shaking, earthquakes of doubt and remorse Assail him, impale him with monster truck force In his mind he's still driving, still making the grade She's hoping in time that her memories will fade Cause he's racing and pacing and parting the course He's fighting and fighting and riding on his horse The sun has gone down and the moon has come up The Distance Cake dinliyoruz. Bize fonda da yardımcı olacaklar. Peki devam edeceğiz. Konuşmaya vaktiniz dar. Konuşacak. Bol olduğu zaman radyo coğrafyası. Sevgili Sinan bu işin mental tarafından bahsetmiştik. Sonra bir anda parça sırası geldi. Sözünü balda kesmiş olduk. Bu işin mental kısmından bahsedebilir misin? Hani bir yerden bir yere gidiyorsun. Bu bir yandan baktığın zaman da zen budizmine de andıran Yani o anı yaşa. O an neyse sadece ona konsantre ol. Başka geleceği ya da arkada bıraktığın hiçbir şey düşünme. Kafası bence bu spor orada çok A ön plana çıkıyor. Öyle. Aslına bakarsanız bu sadece long line ya da benim yürüdüğüm 130 metre ile ilgisi yok. Hı hı. Herhangi bir kişinin başlayacağı slack line'de 20 metrelik, 10 metrelik, 30'da 60'da neyse bu slack line ipinin üzerine çıktığınız anda hı hı. hiçbir şey düşünmemeniz gerekiyor. Sadece karşınıza bakıp tam karşınızda hı hı. bir noktaya odaklanıp orada olduğunuzu ve şu anda slack line üzerinde adım attığınızı düşünmeniz gerekiyor. Herhangi bir probleminiz, hayatla ilgili sıkıntı kız arkadaşınız, içtiğiniz herhangi bir probleminizi kesinlikle düşünmemeniz gerekiyor. Sadece orada olup ama aslında orada olmamanız gerekiyor. Aynen. Mevzuya konsantre olup adım atmanız gerekiyor. Ne düşmeyi düşüneceksiniz, düşünürseniz düşersiniz çünkü. Aynen. Bu birazcık hani hayatta da ilgili, hayatı da andıran bir şey. Hani hep bize çünkü şunu söylüyorlar özellikle. E, stresli işlerle uğraşıyorsanız ki Gizem de anladığım kadarıyla öyle bir işte uğraşıyor. Ben de aynı evet, şekilde da e, Ana ve güne ve o anda yaptığına odaklanman lazım. Benim, ki... benim hiçbir derdim yok. Kaan çok rahat zaten görüyorsunuz. Dünyanın en rahat adamı. Dedem zengindi, babam oh, zengindi. Ben öyle bu şey aileden yani. Süper. Yalandan kim ölmüş? Aynen. Bunun hakikaten öyle bir e, duruşu olduğunu görüyorum. Peki Gizem biraz önce güldü. kızlardan bahsedince. Hep böyle yakışıklı adamları mı görürüz yoksa Gizem gibi güzel kızları da görüyor muyuz? Slakline yapan. Ediyorum. Öncelikle. Madem şey diyorum ben buradan kızlara şimdi. Madem Haydi bu kızlar, erkekler evet, <gülüyor> kızlar bu hoş Kötü kızlar <gülüyor> evet, yani. Siz de evde oturup düşünmeyin. Buyurun gelin slakline yapalım diyorum. Ee, gerçekten bayanların içinde yani çok olumlu. Hem e, bazı şeylerden sanselit gibi bazı şeylerden kurtulmak istiyor. Biz bunlara hiç tabii e. değin değinemedik bilmediğimizden evet. dolayı. Ben şimdi Gizem'e Gizem Hanım soracağım. Tam da mevsimi biliyor musun? Bikini mevsimi geliyor. Koş koş kızlar koşun Sneaker'a başlandığının hissi. Yetişemiyoruz. Peki, Peki hakadar. Hakikaten... söylemeyelim diyen siz değil miydiniz? Ya, ya öyle söylemiyoruz biraz. canım. Anı Bikini vücuduna girmek için yapmanız gereken bir bikini Yok, ve bikini biçodu olayı. Şimdi evet bak ciddi bir teknik bir <gülüyor> soru soracağım bu arada. Olay şu. Bu spor hangi kasları ve e, vücudun hangi taraflarını ciddi şekilde çalıştırıyor? Hayır efendim Gizem'e soruyorum ben bu soruyu. Ve de Sinan'a soruyorum. Hadi Vallahi bakalım. ben ilk önce bacak derim. Bacak yani. kası, bacak. karın kası. Yani öyle özellikle highline'da kalkarken ki benim çok becerikli olamadığım bir konu üst bacak kasının kesinlikle çok iyi olması gerekiyor. Hmm. Diğer türlü bir taraf bir tarafını sizi aşağıya çekiyor yani gerçekten. Çok ilginç bak evet. bir öyle düşünmemiştim mesela. Ya, yarın ba bana neler gerekiyor? olacak acaba? Heyecanla bekliyorum şu an. Yani evet. Sinan'ın bisiklet geç bir şey var. Dolayısıyla hmm. o çok çabuk ilerledi. Bence, Ama ben aynı şekilde hat, olamadım. hattın üzerinde çok dik ve hani sağlam kompozit bir şekilde durabilmenin için karın da bence ve taş gibi. Evet. Değil mi? Sırt sırt, sırt, sırt, kat. sırt çok fazla çalışıyor. Kolları bütün yürüyüş boyunca havada tuttuğunuz için hmm. omuz ve... Nasıl? Hmm. <gülüyor> yürüyüş pozisyonumuz nasıl oluyor? Yani eller yanda mı, yukarıda mı, altta mı nasıl tutuyoruz? Elleriniz havada Optimum. aslında bu. Hüsün dengeyi sağlamak için. Ve ellerin havada olması daha kolay bir denge sağlıyor. Hmm. Ucuda yardım ediyor aslında. Bütün kaslar çalışıyor bence. Asla Bakın bakarsın. De. Evet ilginç hakikaten. <Gülüyor> Evet. Bekliyoruz bayanları. Buyurun gelin. Evet kızlar <gülüyor> bekliyoruz Slackline. Yarın bu arada hatırlatalım programın son 5 dakikasındayız. Yarın neredeyiz gençler? Yarın Yoğurtçu Parkı'ndayız. Aynen yani, yarın Bizde. saat 13'den itibaren ben de orada olacağım. Bakacağım nasıl kuruyorlar, nasıl yürüyorlar. Belki hatta cesaretini toplarsan düşe kalka ben de bir yaparım Slackline. Slackline İstanbul grubunu beğenmeyi unutmayın bir de Haberler sayfamız olun. var böyle uluslararası International Slackline Turkey olarak. Mükemmel. Oradan da güzel fotoğraflar yaptığımız güzel işleri de paylaşıyoruz. Alkısız. Oradan da neler yaptığımızı takip edebilirsiniz. Mükemmel. Biz de radyo, coğrafika tayfası olarak yarın saat 1 itibariyle Yorçuk Parkı'ndayız. Aynen oradayız. Cem Seroğlu kesin geç gelir saygı derdiler ama, ama biz hayır bir ya. de orada olacağız. Ama orada oturuyorum hemen yan sokağında oturuyorum zaten. Gene de geç kalabilirim <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> Sizin <gülüyor> evden parka <gülüyor> slackline kuralım. kuralım. Ha kadar. <gülüyor> Benim aklıma çok güzel bir slackline parkuru geldi söylemem ister misiniz? Tabii. Ee, bu adalar, adaların adalara gittiniz mi İstanbul'dan? Adaların İstanbul arasını kuralım. Evet bak gerçekten <gülüyor> çünkü... Aslında evet doğru. Hayır şaka değil çünkü yanılmıyorsam Burgaz Aday'la Heybeli Aday'a... Evet. arasında çok küçük bir dar boğaz oluyor. Yaklaşık yani 100 tekile geçebiliyorsun oradan 100-150 metre ya bilemedin bilemedim 200 metre ve oradan o tekne zaman falan da geçmiyor. Adalara selam olsun ya olur belki. Mesela, mesela şey adalar mesela güzel, mesela. Bir güzel bir proje oldu. bence. Ve bence konsept olarak da mükemmel durabilir bilmiyorum hani olur mu olmaz mı ama en azından hani adalar bile Belediyesi... adını da prenses koyarız mesela Aynen. <gülüyor> princess island falan. Evet bak ne güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> hani Adaları İstanbul böyle. dışına çıkıp ama bir yandan da ulaşımı da kolay hani adalar belki düşündüğünde bilir diye. <gülüyor> geldi aklıma. Bilemedim yani. teşekkür için evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz <gülüyor> efendim. Hani çok seviyorum çünkü adaları da hani orada da yaşamak da istiyorum. Slack da orada görmek çok istiyorum tabii ki de. Peki programı bitireceğiz yavaş yavaş. Çok güzel insanlarla bugün buradaydık. Ee, bir ipin üstünde dengeyi kurmuş, şaşmadan giden güzel insanlar. Gizem'in de doğum günü burada kutlamış olduk. İyi ki doğmuşsun tekrar. Sevgili Nuri buradaydı. Sinan buradaydı. Gizem buradaydı. Kaan'cığım ve Bigo buradaydı. Ben de Sarıoğlu karşınızdaydım en sonunda. Gel Sizlere haftaya görüşünceye dek hoşçakalın diyoruz ve iyi müzikten temiz ruhlardan uzak kalmayalım temennisiyle mikrofonu çocuklara bırakıyorum. Kaan'cım. Efendim. Hoşçakalın <gülüyor> demen gerekiyor Kaan burada. Radyo dinleyin şehirde de, kalmayın. Yarın saat 1'de Yurtçup Parkı'ndayız. Slackline'cılar bize Slackline yapmayı öğretiyor. Gelin buyurun. Pikocuğum sendeyiz. Efendim görüşmek ümidiyle yarın Yoruç Parkındayız. Buyurunuz. Yarın Yoruç Park'na sizleri bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere görüşmek bir de. Üzere, görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok biz çok teşekkür ettik. Haftaya tekrar buradayız. Görüşünceye de koşacak kalıyorsunuz. Queen friends will be friends liberties. İstenilere Drake FM reçetesi. Radyo Geografika. Türkiye radyolarının tek macera ve doğa sporları programı 94.5'te. Gezi ve doğa fotoğrafçısı Can Aygudak'la müzik editörü James Rowan'ın hazırladığı program, şehirden kaçmak isteyenlere akıl vermek üzere tasarlandı. Dudak uçuplatacak işlerde uzmanlaşmış konuklar, macera, doğa sporları ve seyahat üzerine sıradışı sohbetler edecekler. Blues'dan hard rock'a uzanan özgün müzikler de kaçış rotanızın playlisti olacak. Doğa, macera, dünya seyahatleri, motosiklet, surf kaya tırmanışı, snowboard, longboard, yamaç barıştı dağcılık, sikayat, bez jump, triathlon, kaykay, damlayı, mountain bike, of! Aman evladım boşver dedikleri şeyler ve daha neler neler. Radyo Geografika dinle, şehirde kalma. dikkat annenizi beraber dinleyelim.